<gülüyor> evet. Niye toplandık? Yine bir podcast kaydetmek için toplandık. Evet. Yanımızda yine sevgili Raymond var. Sevgili Raymond. Ee, aslında iki şey konuşmak için toplandık. Birincisi, Deadpool'un fragmanı düştü. Evet. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca gördüğüm kadarıyla, Geekstra Facebook grubunda da Deadpool fragmanı ile ilgili konuşmamızı isteyenler var. Evet. Hala e, X Men'e Az konuştuk diyenler var, var ya o, o konuda çok bir şey yapamayız diye düşünüyorum yani yine... daha fazla oturup x men konuşmak istemiyorum belki filmden hemen önce Olabilir. bir beklenti e, çek ha, daha fragman şey. düşecek çünkü yani. tabii. daha ilk fragmandı bu yani. yine sevdikleri için sert cemaileştirdiler yo yo bu sefer <gülüyor> <gülüyor> bu sefer memnun görünüyorlar sevgililimizleri ee, iki konuyu konuşmak için toplandı hayır toplanmıştık zaten biz şu iki konuyu konuşalım dedik aslında biraz öyle oldu evet. birisi Deadpool fragman ki ben fragmana aşık oldum. İkincisi de Paralel Evren açıldı. Paralel Evren mağazasından, çizgi roman dükkanından bol bol bahsettik son podcastlerde. Geçtiğimiz hafta, bir hafta sonu açıldı Paralel Evren. Evet. Kendisi şaşkın bakkalda bulunan yeni, yepyeni çizgi roman dükkanımız. Onun da adını baştan anayım. Birazdan bol bol anacağız çünkü. Açılışa gittik. Evet. Onu da konuşalım diyoruz. O zaman bence fragmanla başlayalım. O zaman buyurun. Hah. <gülüyor> kaldık mı böyle? Öncelikle Deadpool nedirden başlayalım. Deadpool kimdir? Konunun it? uzmanı o zaman. Hafka <gülüyor> <bu> eski. <Dönüp gülüyor> ben duruş. ki ara ara katkıda bulunurum demiştim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Değil mi? Çünkü Deadpool'u babam çeviriyor. Deadpool ya kim çeviriyor? Ya bilmiyorum biri çeviriyor fena çevirmiyor bence. ŞBC <gülüyor> <gülüyor> yayıncılıktan çıkıyor Türkiye'de Deadpool çizgi romanları. Evet, birileri de çeviriyor, birileri editörlüğünü yapıyor. İyi yapıyorlar bence. Ben beğenerek takip ediyorum. <gülüyor> Başlarında duruyorum hatta. Değil mi? <gülüyor> ya sonlarında duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Severek takip ettiğim bir Marvel serisi aslında. Deadpool aka Wade Wilson. Wade Wilson'ı aslında şeyde gördük ilk sinema evreninde. Wolverine, Wolverine Origins. Origins. X-Men Origins, Wolverine filminde gördük. Evet, İkiniz de filmin adını yanlış biliyor <gülüyor> musunuz? fark etmez. <gülüyor> Doğru bilsen de bir katkısı yok yani. Evet, film e, gerçekten rezaletti. Evet. Bu aradaki Deadpool da rezaletti. Evet. bu arada ne evet. ee, oluyor? İstediğim <gülüyor> oldu. Sevgili arkadaşlar, mahallede kavga çıktı. Podcast'te kısacası yine aileme gidiyoruz. Ara <gülüyor> Abi evet, X-Men Origins Wolverine'de gerçekten ağzı <gülüyor> dikilen Deadpool. Onun dışında diye başlıyoruz Onun dışında falan. aslında filmde olmayan, kesilen birkaç tane dövüş sahnesi yeni düştü internete. Wolverine'deki. Hı hı. Ve aslında keşke kesilmeseymiş gayet iyiymiş dediğimiz sahneler de onlar. Yani demek ki adamlar kötü olsun diye bayağı uğraşmışlar. Elinden de geleni yapmışlar değil mi? Yani, yani şimdi biraz mainstream yapmaya çalıştıklarını, R rated olmasın diye kastıklarını falan biliyoruz. Ama konuyla bir ayakası yoktu yani. Şu kere dö dövüş sahneleri. Yani ama Deadpool'un ağzını yani. dikti lan bu irifler. Evet. Abi Deadpool'un ağzını diktiler. Ben mesela Wolverine Origins'e ilk itiraz ettiğim nokta yani herhangi bir Wolverine'in dahil olduğu filmde Wolverine şey değil, merhaba diyecek adam diyecek, tamam, ne haber falan diyecek bir adam yani benim için. Onu zaten düzgün düzgün konuşurken görünce de benim canım sıkılıyor. Hani o filmin Deadpool'una gelene kadar. <gülüyor> ama Müecek <gülüyor> Moon'la beraber Wolverine'in karakteri çizgi romanlarda da çok değişti. Yaptılar Abi. bunu yani yoksa bu köylü falan bir adamdı aslında. Yani öküz de bir adamdı çok değiştirdiler işte yani yani önüne gelen asılan alkolik bir şey ama yani şeyde, de, şehir yönü de var sonuçta e, Japonya'da geçirdiği dönemlerde bak, gayet efendi yani herif aslında oranın toplumsal saygın ve e, şey toplum kurallarına uyan bir insan olarak gösteriliyor Zen yani Japonya'dayken herif herife ee, saldırmadığın zaman herif gayet Zen e, öyle de öyle de resmettiler herif ama sonuçta yine de bizim bildiğimiz Volben hani Zamanında Türkiye'de yayınlandığı dönem Sansar olarak tanıdığımız sevgili Wolverine. <gülüyor> Bayağı Sansar bir adamdır yani. Halbuki kutup borsu. <gülüyor> Çünkü bu, bu isim... Ama o çok şirin <gülüyor> yani. Eyvah kutup borsu geliyor ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Wolverine Türkçesi kutup borsu mu gerçekten? Evet, evet. Yani daha ya önce, hayvanın yani. Evet, gelincik evet. olarak da çevirmişlikleri <gülüyor> var ama değil yani. <gülüyor> sansar ya. Abi bir bu arada çizgi romanında da aslında boyu falan kazanmaz dediği gibi hüyecek bununla beraber. Bir... E, kamburdur, boyu kısadır, aşırı kıllıdır, çirkindir vesaire vesaire evet. böyle bir adamdır ama hüyecek bununla beraber çizgi romanlarda Hakikaten da. Hakikaten. Bist'ten sonra ve Park'tan sonra en kıllı, en karakteri oynaması olaymış. gereken bir Kesinlikle katılıyorum. Bir eminsiniz. <gülüyor> Son karar. <gülüyor> Denizin buz gibi soğuk sularından gelen bu oldu benim. <gülüyor> Kutup porsu ha oluyor ya. <gülüyor> Oluyor bak. Origin story. <gülüyor> Denizin buz gibi sularından çıkıp geliyor ya. Yani. <gülüyor> Şahin K. hakkında ek bir bilgi vermeyeceğiz. Bu haberi paylaştığımız. <gülüyor> Şahin K. konuşuyorlar. İsteyen yani. aratsın. <gülüyor> evet, midesi kaldıran Google'dan görsel aratsın. Neyse. Onun Deadpool'da yani o filmdeki Deadpool'un ağzını dikerek gerçekten... Ya evet. O, ilk onu konuşalım istemiştim. Çünkü Deadpool benim sevdiğim bir karakter. Bundan öte Ryan Reynolds benim sevdiğim bir karakter oyuncusu. Çok sevdiğim bir oyuncu. Yani Hı -hı. komedi oyuncusu. O yüzden Deadpool olarak işte Ryan Reynolds'ı seçtiklerinde ilk casting haberi geldiğinde ben acayip sevmiştim. Çünkü daha doğru bir adam olamaz diye düşünmüştüm. Ki aslında evet daha doğru bir adam olamaz, olamaz belki de. Olamaz yani. Hala da öyle düşünüyorum. Ama <gülüyor> o filmde. Gerçekten rezalet bir Deadpool izledik yani. Gerçi ağzı dikilene kadar falan değildi. Yine de ya yani yani ilk o işte asansörle şeye çıkış Abi evet. herif kare kare hatırlıyor ya ben unutmuşum yani beynimden silmiş mi o filmi? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Ben de şöyle oluyor. Televizyonda mesela görürüm izlemek zorunda kalıyorum yani böyle. O yüzden o iğrenç bölümlerin X-Men uracaksız bölümlerin pardon. <gülüyor> <gülüyor> 8 kere falan izlemiş olabilirim yani. Ya yani ben herhalde şu ana kadar çıkmış ee, Daredevil dahil çoğu süper kahraman filmini en az iki kere izlemiş şimdidir ama o filmi izlemedim. Abi çünkü şöyle oluyor, sana önce bir beklenti veriyor tamam mı sen ekip halinde görüyorsun X-Men Origins'te. Hele o asansörde çıkarken asansör yükle böyle sessizlik içerisinde yukarı çıkılıyor falan. Sonraki sahne de iyi, ilk önce Deadpool giriyor, kılıçlarla bütün mermileri sektiriyor, bir şeyler yapıyor falan ve Deadpool yok oluyor. Evet. Filmin sonunda ortaya çıkıyor bir de. Sen zaten bu arada o filmde Deadpool olacak diye o Wolverine filmde ben de çok sevinmiştim. Sonra nerede lan? Hani evet. <gülüyor> ondan sonra bir de çıktı. Çıkmaz olaydan Allah kahretsin diye yani. yani. Benim o filmden hatırladığım tek şey daha doğrusu iki şey. Sabertooth'u oynayan sonra Ray Donovan oldu. Hı hı. Ki bence o da iyi bir Sabertooth yani. Bence de iyiydi. Bence de iyiydi. Bence de <gülüyor> beğenmiştim. Yani iki... Tip olarak da uygundu bence. Ee, blob zayıftı sonra kilo aldı. O. Tam balak <gülüyor> oldu. Yani. Blob'u çok da sallamıyordum açık konuşayım. Hayır filmle ilgili hatırladığım zaten... tek şey. Ha. <gülüyor> Filmde <gülüyor> de çok sallamıyorlardı Blob'u da. Ama ee... ne bileyim zaten yani baştan aşağı kötü bir film yani. O sadece biz Deadpool'a inatısının üstüne Deadpool Deadpool'da filmin en kötüsü olabilir yani gerçekten. Evet. Ee, onu biraz yani şimdi Marvel'ın son 5 sene falan 5 olmasa bile 4'ü var Deadpool'la yakaladığı bir ha, bir yeme var. İlme ve Deadpool'u haliyle Spider Gwen örneğinde olduğu gibi evet. ilk hatta şeyi olabilir. Gwenpool, Gwenpool bile var hakikaten. Hani o akımın ilk öncüsü ilk öncü Deadpool evet. olabilir. Çünkü Deadpool'u gerçekten her şeye soktular ondan sonra. Evet. Ee, ama mesela Wolverine iki aslında Deadpool. Evet, evet bir ara Wolverine'le her şeyi de görüyorduk. Yani. E, tabii. Canım. Çok herifin, da sıkılmıştım ya. Yani. <gülüyor> Elif'in yani şey üye olmadığı takım kalmamıştı. Her, her da oyuncasın... dersi 800 farklı çeşidine falan uyuyor herif. İşte X-Men'lik geç. Hani ev <gülüyor> X-Force'u da vardı. Iğır'ı da vardı. Zıvır'ı da vardı. X-Force'da anlayabilirsin Wolverine'i yani. X-Force için Wolverine evet. Mesela orada Deadpool var ve X-Force hikayelerindeki Deadpool hiç böyle dümdüz bir herif. Yani. Evet. Hiç şey yok. Hani bildiğin işte fragmanını izlediğin şeyle alakası yok. Evet biraz daha düz yazılıyor çünkü o hikayelerde de. Ama çok ön plana çıkabilecek bir karakter. Şimdi Deadpool dediğimiz zaman bahsettiğimiz karakter şu çağın gençleri. Tro... Troll nesili temsil eden bir karakter aslında düşününce. Büyük, yani çizgi roman dünyasının en büyük trollü herif. Evet. Çünkü çizgi roman içinde olduğunu farkında. O dördüncü duvarı yıkma hmm. muhabbeti falan. E şimdi öyle olunca X-Force gibi aslında ciddi hikayeler olan ciddi bir takımın içine eklemlendirirsen sen bu herifi. Piç oluyor hikaye. Evet, piç olur. O yüzden bu herifi o kadar ön planda tutamazsın. Hmm. Geri planda tutuyorlar. Çok düz yazıyorlar o yüzden de. Şeyi de herif. İşte yeni, herif. On level different Avengers'dan bir üye. Secret Force Avengers'ların birine üye Kartı falan var. Hatta Avengers üye kartı falan var yani. Anladın <gülüyor> <mı>? hani... <gülüyor> Artık o, o, olmasın işte. Sen onun tek ve daha doğrusu Deadpool Corps var. Muhtemelen seninle bunu <gülüyor> uzatıkça uzatacağız <gülüyor> Deadpool Corps'a ama benim için çizgi roman hikayesi olarak Deadpool Corps gerçekten efsane. Yani. Orada da ukalacı araya girip onun aslında Corps olmadığını, kor olduğunu söylemek istiyorum. Öyle okumuyor Nasıl bilgi? <gülüyor> gerçekten müthiş. Ben korps demeye şey devam edeceğim. Herkes var. öyle demeye <gülüyor> devam Gerçekten. Deadpool korps olabilir. Çünkü korps aynı zamanda ceset demek. Tabii ki. O gönderme var ama <gülüyor> öyle okumuyor yani. Niye? O... Çaktırma. Abi şimdi bunu çevirsen Deadpool birliği olacak. Evet, evet. Yani hepsi gidecek. Tabii. Mi? Şey, <gülüyor> kelime oyunu falan yalan oluyor herhalde. Yani ama işte Deadpool korpsada head pull var. Sadece kafa. Böyle küçük pervane var. Uçuyor. Deadpool var. Yani. Köpek hiç sadece Deadpool. Kostümünde bir köpek kendisi yani ondan sonra. Panda var. Lady Deadpool var, değil mi? Evet, Lady. Lady ya Deadpool tonlarca Deadpool var, var canım. Yok yani. da bir o esas o ilk yayının başında 6 mı, 7 mi? Öyle bir bir tane o Deadpool maskeli maskesinden bir uzay mekiğiyle abuk subuk enerji mekiği gidip saçma sapan işlere bulaşıyor evet. ve çok komiktir gerçekten de. Yani mesela hani Deadpool'un çizgi romanlarında şeydir ya, iki tane iç sesi var. Onlarla münakaşı halindedir. Mesela o çizgi romanlarda hiç seslere yer kalmıyor. Çünkü zaten derdet pullarla atışıyor sürekli. Buna çok gülüyorsun. Hiç gülmediniz şu an ama. <gülüyor> <gülüyor> Okuduğumuzda gülüyoruz emin olun. Yani pull cool da <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> i̇çimiz, içimiz bence. Hani... <gülüyor> Benim sözümde <sevimim var. gülüyor> Peki Deadpool Corpse'a nereden geldik? Bakın korps dedim. Sizin sevdiğiniz endim şu an. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Deadpool Corpse'a biraz fragmandan önce çizgi roman iteklemesi yapmaya çalıştım kendimce. <gülüyor> yani. Çizgi roman okuyun. E ama ok bence okuyun tabii ki okuyun de okuyorlar zaten muhtemelen. Yani Deadpool'un çizgi romanları zaten... Gerçekten okunuyor. Bir de Deadpool'la ilgili ne görse insanlar şu an seviyorlar yani. yani en ufak bir çizgi roman paneli bile eğlenceli şu an Deadpool'la ilgili. Tabii. Bir de Marvel Now Deadpool Facebook sayfası bayağı yardırıyor. Evet yani. bayağı yardırıyor. Hello, Hello Kitty'yi sadece beğenmiş olan sadece. No. Evet. <gülüyor> Tek beğendiği Hello Kitty olan o sayfa yani. Evet. Ta tam bir troll çünkü yani. <gülüyor> Oturup bunun topazı yapmış şey değil mi? Bir şeyi beğensin ne beğensin böyle saatler citarlaşıp yap <gülüyor> Hello Kitty diye çıkıyorlar içeriye. Yap, umarım yapmamışlardır. Birdenbire gelmiştir. Bunu takip ederim lan diye. Geçen işte yine onların paylaştığı bir tane şey vardı. Kare vardı. Batman ile Superman oturuyorlar. <gülüyor> Superman, Batman Batman'e şey soruyor. Ya La bizim Lantern bu aralar ne yapıyor diyor. Batman de diyor ki kendini Deadpool zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynısının bir de şeyi var. Sus lan Daredevil versiyonlar. Onu da bilmiyor. Onu da Deadpool söylüyor. <gülüyor> Aynı Batman Superman kalesinde. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Daredevil. Ne oldu ki hesabı? <gülüyor> yani çok Batman'in bunun üstüne alındığını zannediyorum. Yine bir Batman şeyi konuştu. Batman G's. <gülüyor> Because I'm <on> Batman. <gülüyor> Faranjitli sesli değil mi? Bütün olay o. <gülüyor> böyle <gülüyor> ben, ben, bams, şeklinde evet. fragmanla ilgili konuşurken bunu da inmiş hatırlamıyorum ama ben benafleck'i takdir ettim mesela o konuda ne konusunda sesini hani böyle ha. vocoder'la değiştirme kafasına girmemiş ne bileyim hani hee ha. yani şey yapmamış takdire böyle takdire layık görmedim o çalışmasını o biraz ama. şey olabilir hani yeni batman benafleck olacak derdinden beri Allah bin belanızı versin <gülüyor> akımından, e, ben de biraz bir şey yani ha. nolan Batman filmlerinde en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi Batman'in sesi olduğu için onu da yapmayı verelim demişlerdi. Evet, i̇yi yani. ki de yapmamış. Anıl'ın yani önce de öyleydi ama. Yani düşün eski Batman'leri. çoğunlukla bu herifler seslerini götünden çıkarıyormuş gibi konuşarak Batman gibi konuştuklarını düşünüyordu yani. Adam sürekli faranjit diyor. Batman olacak yani dram diyor. Albet. Dil <altımı> getir. <gülüyor> Lamur yapıyor. <gülüyor> of, of çok kötü. Neyse bence ufak ufak fragmana girelim. Girebiliriz. Fragmanın neresinden girsek hiç bilmiyorum. Başından gir. Yani gireyim, girse şeyi kimse. şeyi bir kere vermişler. İlk fragmanda ikinci gördük ikincisinde de evet. Herifin nasıl Deadpool'a dönüştür dönüştüğünü bize bir anlatıyorlar. Yani mutlaka evet. orijin hikayesini veriyorlar yani. Çünkü Wolverine'in orijinde verdikleri hikayeyi çok da sevmiyorlar açıkçası. Bu filmde Çok de ona de göndermeler var. Çok değil. farklı değil. Ama Hı. bunu daha eğlenceli kılmışlar. Evet. Ve bunu eğlenceli kılmak için de çabalamışlar. Ayrıca o yüzden de hani eski filme de göndermeler yapıyorlar bu konuda. Tabii. Zaten Deadpool dediğimiz karakterin en büyük olaylarından birisi işte neredeyse ateş eder gibi pop kültürü göndermeleri yapması. Yine ateş eder gibi laf sokuyor olması. geyin dibini görmesi sürekli ve hani en alakasız yerde en alakasız şey yapması. Söylemesi. Ya. Aynen öyle. Hani hiç, hiç çekinmiyor herif. Ağzının hiçbir şekilde şeyi yok hani ayarı yok. ayarı yok ağzına geleni söyleyebiliyor kafa da öyle çalışıyor film e bir şizofrenlik de var işte hani evet, ne kadar göreceğiz mi? çok merak Bilmiyoruz. ediyorum ha evet, ben çok merak ediyorum o iç ses dış ses verilecek mi filmde henüz fragmanlarda görmedik çünkü bence şey. iç ses dış sesi verirler ama o kendi karakterleri içerisindeki tartışmayı vermeyebilirler. Hı -hı. Ben oyununu mesela Deadpool'un um, İç dış ses tartışmaları yüzünden pauze edip biraz gülüp <gülüyor> e, Oy, oyunu muazzam da ya. cidden yani. <gülüyor> yani ben çok Deadpool e, okumuş bir insan değilim açıkçası ama e, Deadpool Kills President miydi? Öyle bir eski cumhurbaşkanlarının öldürdü bir seri var onun. Doğru. Var var. Yeni işte şey Marvel Now'da başladı. Birinci cilt Marvel Now ilk cildi. İşte o dönem... Şimdi başlayan seriden bir önceki yani. Yani spoiler olmayacaksa söyleyeyim. O dönem işte e, o seride Netpullu atanmış bir tane şıllar var şişman bir zincir abla o bir şekilde ölüp kafasına giriyordu hı hı. kendi kişiliğinin dışında bir de o karının sesi var kafasında. yetsmezmiş gibi. Evet <gülüyor> İyice. tat kim konuşuyor <gülüyor> ulan yani <gülüyor> belli değil yani öyle bir duruma sokmazlar diye düşünüyorum ben ya, filmde ben de sokmazlar diye düşünüyorum ee... abi de yani bu öyle bir faktör gibi ya filmin başından beri olacak. Ya da hiç olmayacak. Mı? Hiç böyle e, arada olmayacak. bir çıksa iç ses çok hoş olmayabilir ya. Arada bir çıksa hoş olmayabilir diyorsun. Evet. Değil. Yani ya daha sık olmalı Aha, o sesi daha çok, daha sık duymalı. Ya tamam herif ya, sürekli, Bizi inandırmalı herifin sürekli o iç sesle Sürekli uğraş. iç sesiyle tartışmasın yani. da hani film boyu. Yok. Tabii, tabii ki. Ee... Yok, Seyirciyle çok konuşacak ama. Ha herif e, konuşacak tabii. ama. Herif tabii ki konuşacak canım çünkü o dördüncü duvarı sinemada da kıracak evet. Bir sinema filminde olduğunu fark ettiğini de anlayacağız muhtemelen. Oraya girmeyebilirler gerçi. Bence girerlerse daha daha keyifli olur. Onu onu anlatmanın sonunda ulan hani uyan böyle uyanır gibi film mi lan bu? Falan. Mesela evet, evet. sonuna eklemlendirdim. Olabilir. Niye eklemlendiriyorlar sürekli? Ekleyebilirler. <gülüyor> Eklem, eklemlendiriyor. eklemlendirince daha entelektüel oluyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ha, ondan anlamıyorum ben. <gülüyor> Ben de bu elim ne diyor diyorum. Da. Birazdan düz konuşursanız vardı. ben katılabiliyorum. Yani, <gülüyor> Peki mesela iyi şeyler zaten çoğunlukla olduğu için eğer varsa eleştirilerden mi başlayalım diyorum. Var mı bir eleştirim? Gördüğünki fragmanla ilgili. Evet, fragmanla ya da filmle filmin sende uyandırdığı herhangi bir... Ben yer. işte az önce gerçi kendi aramızda konuştuk ama ben Ryan Reynolds karşısıyım. Siz, evet. Karşısıyım ama. Yani. Karşısız. Bayağı <gülüyor> evet, karşısında yani duruyorsun. Bir, kim oynayacaktı Ryan Reynolds olmasa? Vallahi işte onu da bilmiyorum. <gülüyor> çok boş bir şey gibi. Ne bileyim abi ben Ryan Benim için... Sevmiyorsun seni. Ne bileyim yani romantik komedi tipi bir herif benim için pek... Romantik şey komedilerde de seviyorum ben herifleri. Ben her türlü seviyorum da Amityville'ı izlemedin mi sen? Hangisini? Amityville horror. Korku filmi. Yok. Rimey. Onu izle. O onu bile kırar bence onu. Evet çünkü bambaşka bir karakteri oynuyor. Baya korku filminde e, ağır psikopat, bir sonradan psikopatlaşan bir babayı oynuyor. Yani, yani baltayla girdiği sahnelerde hakikaten... Belki hakikaten olabilir. Evet. Çünkü ben başka filmlerde de yani... Sen herifleri öyle haricim. izlemişsin. King'in şey, İlent'in'de iz... gayet romantik komedi gibi oynadı zaten. Şey izledin peki, Seyf Aslı izledin mi? İzlememiştir ben. Neyi abi? Seyf Aslı'ya bir filmi var Denzel amcayla. Onu izledim galiba ya. Mesela Çok orada da iyi iyiydi. Yok izleyip beğenmediğimi hatırladım. Hı. Evet şu an. Evet. Ben belki Sevmiyor. adama bir kere kıl olduysam hani herif onu bir türlü yıkamıyorsa belki. Gerçi filmin çoğunda da maskeli olacağı için büyük sıkıntı değil aslında yani. Rahim'i sevmemek de. <gülüyor> bir de maskeli olmadığı zamanlarında %50'si bir bok gibi, gibi olduğu, olduğu için. Şey. Böyle <gülüyor> içimin içimi yağlarını arayacak. Oh iyi olmuş pez erenge <gülüyor> <gülüyor> Tam mahalle teyzesi gibi hissiyatı besliyormuş ya. <gülüyor> yani madem oradan girdik ben de şunu söyleyeyim. Az önce de söyledim. Tekrar tekrar söyleyeyim yani. Bu, bu role Ryan Reynolds'dan daha iyi birisini düşünemiyorum ben. O yüzden de çok mutluyum. Hani bayağı bunu düşündüğümde ağlayasım geliyor. O kadar mutluyum. Yani. Bir şey tayfası var ya internette. Marvel'daki her karakteri Robert Downey oynasaydın. Robert Downey <gülüyor> oynasaydı. Hadi bakalım. Robert Downey oynasaydı oynayamazdı ya. Robert Yok. Downey'den Deadpool olmaz ya. Olmaz. Olmaz. Olmazdı <gülüyor> Şey değil yani. Hayır eski, halin, eski filmlerini falan hatırlamaya çalışıyorum da Robert Downey'nin. Çok severim bu arada. A, Erifin yani. o Tropical neydi, Tanrı mıydı? Tamam. O benim için mesela en iyi komedisi olur, o herifin. Eğlenceli filmi. Yani, yani. Fi fiziksel komediye hiç yaklaşan filmi gelmiyor aklıma. Ha. Film bu yüzüncü takılıp sonra ben aslında yüzüncü dedim. <gülüyor> yani yani. <gülüyor> benim yani şey, evet, ha, güzel bir şey söyledin, onu onu aslında pekiştirecektim. Ryan Reynolds gerçekten fiziksel komedi oynuyor. Hani bir e, Jim Carrey yoğunluğunda yapmıyor olabilir ama. Ha şey zamanı yapıyordu da aslında Two Guys'a Gör zamanı yapıyordu da yani. Yapıyor. yani mimiklerini çok kullanıyordu ve mimiklerini çok doğru kullanıyordu yani herif şaka yapmasa bile şaka yapmış gibi gösterebiliyordu gerçi bir yandan da kahkaha efektli bir diziydi ya o insanın algısını tabii çok acayip değiştirebiliyor. kahkah kahkaha efektlerini silsen esprilerinin yarısına gülmeyebilirsin belki. Ama her bunu sağlıyordu. Komik bir herifti yani. O yüzden de seviyorum ben herifi. Deadpool'a da tam gidecek karakter o işte. Komik ve charming bir karakter olması lazım. Ve bunu başarıyor bu herif. İyi bir seçim o yüzden. Çok se sevinmiştim yani. Hala da çok mutluyum bu karardan yani. Tura çıkıyorum. <gülüyor> Çıkarım. Caddeye çıkabiliriz. <gülüyor> Deadpool bayraklarını alıp... <gülüyor> Ya Benim fragmandan aldığım izlenimler göz önünde bulundurulursa beni rahatsız etten demeyeyim de normalde hani Deadpool olmasa bu fragman beni kıl edecek birkaç tane şey var. Mesela? Mesela ben aksiyon sahnelerinde gereksiz artistliklerden hiç hoşlanmam. Hı. Yani işte arabadan fırlarken havada 300 tane takla atıp ondan ha, sonra Deadpool 3 kişi ya. 3 kişiyi aynı kurşunla vurmalar vesaireler. Yani gereksiz. Ama Deadpool olduğu için kabulleniyorum tamam mı? Ama Deadpool olmasaydı Matrix bile olsa beni çok kıl eden hareketler bunlar. Onun dışında... Bu arada bir gönderme olabilir. Bir Filmleri yani cipleri gördük. Bir herifin kılıçları var. Gayet Hı -hı. bir Morpheus göndermesi de yaşayabiliriz. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya film baştan aşağı göndermeyle dolu olacak zaten. işi yok çünkü. Zaten öyle evet, çizgi romanlarında evet. farkı yok yani. İkincisi de sürekli bir süper kahraman muhabbeti dönüyor ya mesela Hı. ikinci fragma tamamıyla onun üzerine yani. Evet. Bu bildiğiniz süper kahraman filmlerinden Aynen. değil diye giriyor zaten yani. Ama bunun işte şeyin öncesine taşmış olması. Yani adam sen kansersin ve adamın teki sana geliyor diyor ki sen işte böyle iyileştiririz. Böyle şey yaparız falan filan. Ya Üstün bu, bu, güçler veririz. Advertoryal gibi konuşuyorsun diyor. Yani senin orada birincil amacın kanserden kurtulup iyileşmek değil mi? Yani... E, hala neyin taşağındasın değil mi? Yani? Evet. Niye süper kahramanlığa taktın ki orada? Ama herif... Ta çünkü taşağında herif... Yani normal hali de öyle herif. Deadpool olmadan önce de geveze... Piş bir herif yani. Hmm. Orada da ağzını ayarı yok yani. Eskiden de yok. Wade kendi de yok yani. <gülüyor> evet. Onu da görüyoruz bu arada. Evet. Bu arada o kıza attığı laf... Beni bununla mı, yalnız bırakıp gidiyorsun dediği bir sahne var ya. Masaya bağlıyken işte... Ha ha ha. Meksikalı herif, Mes gidiyor. herif şeyi, evet. muhabbet. Juan sen komudur nedir? Juan da ra. Herifi aradım internette. Buldum fotoğrafını. Hakikaten bir öküz gibi beyzbol oyuncusu. Kıza da benziyormuş. Sarı benziyor. <gülüyor> <gülüyor> benziyor. <gülüyor> benziyor. E, tamam Sana işte. gönderdim aslında onun fotoğrafını. Görmedim ben onu. Facebook'tan gönderdim. Görmedim. E tamam işte ama zaten şey olmalı, benziyor olmalı zaten. Hani bizim de anlamayacağımız. Ama gördüm tamam. Amerikanların anında anlayacağı çeşitli göndermeler de var kesinlikle. Yani. Bayağı bayağı güldüm ondan sonra kendi kendime şey çok e, hoşuma gidiyor bu arada. X-Men'in bariz bir şekilde filmin içerisinde evet, olması. Evet, direkt hey X-Men diyor herif yani. yani Colossus. A. Evet, o da keyifli. Yani işte diyorum ya, muhtemelen o X-Men muhabbetin hem diğer filmlere gönderme hem de X-Men dünyasında Fox'un tekrar işin içine katmaya çalışması gibi görebiliriz yani. Yani aslında ben bu... bileyim, gelecekte Deadpool'u bir X-Men filminde görmek ilginç olur yani. Abi yani bununla ilgili aslında yazdım ben. Biz bunu ne zaman çıkartıyoruz? Bir hafta belki, belki 4-5 o zaman yazı çıkmış olacak. Yani niye X-Force'u istediğimize dair bir yazı koydum ben siteye. Orada da bahsediyorum ben aslında bu konuda. TLDR yazdın mı? TLDR yazmadım ya. Bitirdiğinde yaz. Soranlar olacaktır emin. Okuyamadık durumumuz yoktu falan diye. Şimdi sonuçta bir franchising durumu Fox'a da illaki var. Evet. Ve e, e, X-Men Apocalypse'den sonra e, Days of Future Past ve e, First da kapsayan yeni nesil X-Men yani bir zamanlar X-Men üçlemesi e, sona eriyor olacak. E, bu yüzden de hem Days of Future Past'te hem de X-Men Apocalypse'de bir sürü yeni ka e, karakter tanıttılar. Ucundan köşesinden gördüğümüz mesela işte Days of Future Past'te Blink'i gördük, işte Warpath'i gördük, Sunspot'u gördük ondan sonra yeni... Apokalips'in fragmanında işte Jubilee'yi görüyoruz. Havlıklı görüyoruz. Angel'ı tekrar görüyoruz vesaire. Bu bariz bir şekilde yeni bir X-Men serisinin altyapısını yapmakla <gülüyor> ilgili. Ve bu yüzden de Deadpool'la hani bunu desteklemek istiyor olabilirler. Yani X-Men'in de var olduğu bir birleşik, bütünleşik bir X-Men Universe oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine de işte X-Force'un ne kadar güzel gideceğinden falan bahsediyorum ben o yazıda. Ama işte bir şunu da konuştuk. işte X-Force çok hani ciddi bir hikaye olduğu için. Hani çok daha dümdüz yazılıyor bir Deadpool. Yani mesela o X-Force'un üyesi Deadpool. Ama Deadpool var diye okursam çok hayal Hayır. kırıklığına yani uğrayabileceğin bir evet, şey olur. Sonuçta çizgi roman takımları genellikle çok değişken parçalı takımlar. İşte birisinde bir zamanlar işte. ...Deadpool olur bir zamanlar olmaz. İşte Wolverine olur ya, olmaz. Canım. Psylocke girer çıkar. <gülüyor> Wolverine olmaz olmaz. Lütfen Wolverine her takımın üyesidir abi. <gülüyor> Orası, <gülüyor> olmaz yani. Orası öyle. <gülüyor> Ama hani ben olsam... ...Deadpool'dan sonra... ...X-Verse'e koyacağım ilk... hani ...X-Men dışındaki ilk seri X-Force olurdu. Çünkü hem Deadpool Cable ıı, muhabbetine yol açıyor hem birazcık daha ciddi, daha aksiyonvari bir seri olabilir. Bir sürü yeni karakter tanıtabiliyorsun. Phantom X mesela şey işte X-Force'ta tanıtıp ayrı bir ajanlık e, film serisine dönüştürebilirsin. Çünkü Phantom X sevilebilecek e, ve kendi serisini taşıyabilecek bir karakter bence. Hani normal süper kahramanlık filmleri dışında hani Marvel'da yaptıkları gibi her film farklı bir e, tür, başka bir janrayı temsil etsin gibi bir amaçları varsa Öyle bir yola gidebilir. İşte Deadpool and Cable, bir Cable and Deadpool, Cable and Deadpool ayrı bir franchise'a dönüşebilir. Abi aslında zaten tanıttın, Saiyoku tanıttın. Bir hani artık şu kimin hakkı kimde olayında iş gitseler de, mesela ona bakarsan bir mi House of Ham yani? filmi. Abi işte şey Kepsi de var ya. Ee, şeyler, ikizler, Scarlet Fish'la Queen's'e diyorlar hmm. ki baba yardım et. <gülüyor> Robotlar dünyaya saldırıyor. Olmaz, telif hakları var diye böyle. Yani ondan sonra ki birleştir. Bir House filmi çek önce mesela. İster evet. ciddi tarafından X for Sakai ondan sonra, ister Deadpool'u iyice hani şey yap. Yap ya, yani bunları anlatabilir Bilmiyorum ben ama... e, hani son dönem, bu, bu da o yazın içerisinde var bu arada. Sony mesela Spider-Man'i kendi yapmaktan vazgeçip Marvel'a tekrar kiraladı. Ama Fox'un nedense bir inadı var. Vermem diyor. Şimdi bence hakikaten Fox'ta bir şey var. Hani gurur meselesihalbir. Evet, gurur meselesi var. Çünkü yani. Erif şey denedi. Deadpool'u de, şey Deadpool diyorum. Deadpool denedi. Olmadı. Marvel aldı, dizi yaptı ve Biz. mükemmel yaptı. Göt oldu orada. Fantastic Four'da ha. zaten. Fantastic Four'da millet yıllardır ağlıyor Fox'a geri ver ne olur diye. Adam sırf onun gıcıklığına ver vermiyor olabilir. <gülüyor> Ciddi söylüyor. <gülüyor> vermeyeceğim. Çünkü vermeyeceğim Fox, Fox'ta o çocukluğu var <gülüyor> bence. Hani adam vermeseydin de diyor olabilir. Madem hani o zaman <gülüyor> niye verdin? Hani, yani. Hayır, madem niye verdin kısmı ayrı bir şey zaten. Hani Marvel sike, sike verdi. Marvel bence tahmin edemedi. Kendi film çektiği zaman bu kadar İyi çekebileceğini düşünmedi. Çünkü Marvel film çekse hit olurdu. Yani hani o konuda hiçbir şey yok. Denedi aslında. 90'ların başında denedi. İşte hani hiçbir zaman yayınlanmayan ve efsaneleşmiş bir tane Fantastic Four filmi var. Ondan önce Kaptan Amerika'yı denedi. ıvır zıvırları denedi. Ama 90'larda Marvel iflas etme eşiğine geliyor. Ve o finansal sıkıntıdan kurtulmak için Sonya Spider-Man'i, Fox'a da... Geri kalan ney varsa... Allah Allah Allah Allah... Fantastic Four, X-Men, Daredevil... Pojada dolduruyor değil mi? Ghost Rider, Elektra, e Manting'i bile verdi. Ki bu arada Ghost Rider'da Nicholas Cage bence senin Ryan, Ryan Reynolds'ı sevdiğin kadar... Ghost Rider'ı Nicholas Cage seviyor olabilirim. Çok, çok kötü, kötü filmlerdi yani? ama bence o herif Ghost Rider'dı. Oha. Oha. Evet, abi. İyiymiş. Bak hiç seven film ben, ben. ben de hiç. Abi, filmler çok kötüydü. O konuda hiçbir itirazım yok. Ama o herif Ghost Rider'dı benim, benim için. Ben Nicholas Cage'i çok severim bu arada. Oha. <gülüyor> evet, abi. Ya, Nicholas Cage'i... Kovuyorlar değil mi? Ayıp. Nicholas Cage'i bazı filmlerde ben de çok severim. Bazı dönemlerinde de çok severim. Ama ne bileyim. Her şeye rağmen Nicholas Cage seven... Abi bir adam bu bir biraz şey olabilirim. gibi yani Samuel Jackson'ın beyazı herif Her <gülüyor> filmde var. O yüzden biraz tiksiniyorsun yani anladın mı? E, büyücü de oluyor işte Ortaçar Şövalyesi de olmuş. <gülüyor> Ghost Rider da olmuş falan böyle ama ben mesela Ghost Rider'dım da var Ghost Rider'da var Yani. Ve herif en son bir de şeyde de var yani. Kikest'te de. Ne, bit dedim ya. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Orada <gülüyor> iyi dema. Abi herif istediği zaman oynuyor pezenek. Bazı filmleri de artık film çekmekten hani hem kabiliyip hem sıkıldığını düşünüyorum. <gülüyor> böyle. Ekmek parası abi. Motor olabilir yani. <gülüyor> Gelene hayır demiyor demek ki herif yani. Ya aynısını samimi edeceksin de yapıyor abi işte. Adam yılını 365 günü film çekiyor. Arada Twitter'a giriyor saçma sapan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte bu Marvel'ın e, finansal sıkıntıları olmasaydı belki şey Marvel Studios da olmayabilirdi. Çünkü Tabii sözleşmenin nasıl yapıldığına dair çok fazla bilgimiz yok. Ama şey durumu var. Büyük ihtimalle ön lisans anlaşmasını çok ağır yaptılar. Yani bana baştan şu kadar para ver. Ondan sonra ne halim varsa gör şeklinde. Çünkü herifin götü sıkışmış. Şirketi kurtarması lazım. Hani Stanley'ye küfredenler var sırf bu yüzden. Zamanında şirketi sattı diye. Ama hani götü de kurtarması lazım. Ne yapsın adam. Ve sözleşmede yani şey yazıyormuş. Wall Street Journal'un yalancısıyız. Gişeden yani film Hı. gelirinden sadece %5 Hı. alıyor Marvel. Ve baktaki... Buna bile ki... razı. Evet buna, buna, bile buna bile razı yani herif. Ve kaç? 2000 senesinde X-Men çıkıyor. 2002'de Spider-Man çıkıyor. Ve bunlar dev iş yapıyor. Spider-Man galiba 1 milyarı geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da çok yakınlarındaydı. Ki da Ondan sonra yani. da herifler 2005 yılında gaza gelip evet. biz de yapıyoruz ulan deyip Hulk'la Iron Man'i çektiler. Düşünsene, satmışsın her şeyini. Tamam mı? Spider-Man'in yok. X-Men'in yok. Fantastic Four'un yok. Ve herifler demiş ki biz yine de yaparız. Neyle yaparız? Hulk'la Iron Man'la yaparız. Hulk sıçıyor, Iron Man tutuyor. Ve bence Edward Norton'la Hulk filmi de gayet iyidir. Bu. Bence de iyidir. Bence de yani. iyidir, fena değildir. Abomination biraz kötüydü ama yine de. Seks göndermeleri konusunda da çok ayarsız herif. Ayrıca fragmanda da bol bol yapıyor bunu. Yapıyor, o evet. da hoşuma gitti benim. Gitti, gitti. Ama çok, çok çok dozunda, çok ayarında, çok güzeldi yani. Şey, burada birazcık R rated olmanın rahatlığıyla evet. bol bol yapıyordu. Abi da, zaten öyle olmalı. Çizgi romanda herif ya yani yazarlar bunu çok iyi yapıyor. Çünkü evet. çocuklar okuyacak tamam mı? çok bariz bir şekilde belli. Yap, olmaması evet. gerekiyor. Çok dikkat etmemeliler. Zekice olmalı Aynen. Yani. O yüzden Deadpool çizgi romanlarını çok zekice buluyorum. Hani çok çok kıvrak espriler var. İşte şey tarafı var. Anlayan anlasın. Hah, filmlerde de öyledir ya. Mutlaka bir üst metin verirler. Hani herkesin anlayabileceği bir şey verirler. Bir de bir alt metin koyarlar. Onu da işte anlayan anlasın o yani. Hani herkes de anlamayı ver. <gülüyor> ne olacak yani? <gülüyor> anlayan daha çok seviyor. Evet. Anlamayan eee hani falan deyip geçebilir. Abi yani. ama Deadpool şeye de çok uygun yani. Hani hem çıtır çele sırf sinemayı... Tabi tabi işte ikisine de İzleyecek adam için de iyi hem... Takip eden adam için de iyi yani. Bir de Deadpool dediğin gibi troll bir evet. karakter olduğu için. Ama işte gerçek yani. troll. Hani bizim internette troll dediğimiz gençler değil abi. Troll budur yani. Hani o, o değil anladın mı? Bu herif gerçekten trollüyor yani. Biz henüz troll kavram... Ya biz bütün Türkiye olarak böyle bütün kavramları sonradan alıp böyle üstümüze giymeye çalıştığımız için çok geriden geldiğimiz için git, o konuda. Bir yer, de Bir de üstüne yerelleştirdiğimiz için çok üstümüzde sakil duruyor. Deadpool yani. şeyleri çok abi. Herif bir de oradan iyileşiyor. Bir evet. de. Öyle bir durumu var. <gülüyor> Peki bu kadar rahat bir adamın fragmanda gösterilen motivasyonlarından biri olarak işte sevgilimi kaçırdılar. O yüzden süper hmm. adam olacağım. Tamam. O konuda ama Deadpool'un şu kişiliğinin şu noktasına da değinmek lazım. Herif çok ağır Hatun manyağı herif yani çok ağır yani. Hani, herif, ne bileyim sırf iki meme görmek için Hooters'a gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemeye andım hani öyle bir her garsona o hani o iğrenç suratına falan bakmadan her garsonun numarasını veriyor. Şiir yazıyor falan belliyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim hesap ödemeden önce hesabın kağıdının üzerine şiir yazıyor numarasını bırakıyor Lan hani, tipine mi baktım yani? <gülüyor> bir aynaya bak. <gülüyor> Yazıyor ağırda yazıyor. Evet, abi, o rahatsın. da bir çeşit trollüye giriyor aslında baktığın zaman. yani Herif baştan aşağı trollü abi yani... Ya şey var, değil, duygusal bir mi? tarafı da var canım hani, O şimdi. demin X-Force'lu konuştuğu için diyorum hani herifi dümdüz yazınca olmuyor. Herifin şeyi bu. Ama onun için mesela x bence Deadpool olmayabilir. Böyle yazılacak olduktan sonra. Fakat abi herifin işte kendi başına ve korpusta. Yani. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben de diyorum korpsta yani... Herkes öyle diyor. Korstaki abi bir de yani birden çok Deadpool olayı ve bu Deadpoolların işte birinin sadece kafa, birinin köpek falan olması olayı zaten böyle bir ne oluyoruz hani <gülüyor> uzayda gidiyor, uzayda da yaptı tek çünkü para al, onu saçma sapan harca, <gülüyor> gene paramız bitti diye böyle başka bir geze saçma sapan başka olaylara gelken açmalar yani. <gülüyor> Hayır herif bir de herifin para motivasyonu var, parayı seviyor Elif. Ama hiçbir zamanda para asker çünkü Elif. Evet çünkü aldığı her parayı anında yiyebildiğin kadar yiye çimi çan falan yatırıyor. Yani. Alıp sumuk şeyler alıp ne bileyim ultra lüksü yat alıp onu da bir sayfa sonra patlatıp böyle <gülüyor> gidemem. Limandan çıkmadan ya. Yani. Şey oyunda vardı değil mi? Bu herifin e, dinamiklerden yapılma bir koltuğu var. <gülüyor> <gülüyor> Koltuk ya dinamitten yapılma yani. Her an patlayabilir ki patlıyor yani oyunda da. <gülüyor> seviyor herif onu. Boturuyor ona ya. Yani. Abi işte her şeyden iyileşiyorsun. Biliyorum. O zaman kanserden iyileştiydin geri zekalı. <gülüyor> ya, bırak her şeyi. Evet. Acaba bu güç olayını tam olarak nasıl çözecekler? Ne gibi? Yani Elif kanserliyken almaya başladı o, o, o şeyi gördüğü için. İyi de hayır, Aslında iyileşmek ya mesela o yüzden. Wolverine'i dahil edecekler yani. mi yani onu diyorum. Etmeyecekler bence etmesinler diye. Yani. Bir tek şey sahnesini yaparlar abi işte Wolverine'de suya batır ver adamantu'yu hafız asını siliyin Hayır o bu <gülüyor> şey E hani o yani. nasıl dönüştürdüklerini gösterirler. Bende ne sahne yaptım ya. Ya. Film arkadaş. Yani. Hani belki. Evet, biz biz uzaktan bir sahnede başkalarını da bir suya mı ya, bir yerlere batırırken falan belki Wolverine'e benzer birini batırırken gösterebilirler. Ama Wolverine'i direkt göstereceklerini zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Gerçi da. bir yandan şey Gerçi gibi evet, olsa hoş olmaz Gerçi evet atışıyorlar mı? da bu arada arada sırada. Tabii, tabii laf geçiriyor ama... Hayır hayır şeyde e, sosyal medyada Hugh Jackman Evet da... evet geçiriyor laf geçiriyor. Hugh Jackman zaten Piara destek vereceğini evet. söylemişti yapıyor da. O da Cameo Hugh Jackman falan taklidi olabilir. yapıyor bilmem ne falan. Bilmiyorum. Şeyi yapsalar hoş olmaz mı sizce? First Class'taki gibi Wolverine'i tek bir sahne gördük ya Siktirin gidin lan dedi Wolverine. Hmm. <gülüyor> Ulan koskoca <gülüyor> zeyif Magneto geliyor. Hacı biz sen de bize katıl diye düşün Siktirin gidin. Evet <gülüyor> yani, koskocaman dediğin ama yani ilk başladıkları için koskocaman değillerdi o zaman. O zamanlar miniciklerdi. O zamanlar miniciklerdi. Yani. Ama şey olabilir. Ben Hiç. ben Wolverine olsam, Hugh Jackman olsam hani isterdim ki <gülüyor> madem X şey R rated çünkü Wolverine The Wolverine filmini aslında RRT'yi yapmak istiyorlardı. Hmm. Sonra yaptırtmadılar. Ya bir e, bir sahne çıkayım şöyle ağzımın tadıyla küfredeyim. küfreteyim adam doğrayayım her tarafa bir kan <gülüyor> sıçrasın. Ondan sonra gideyim derdim. Hmm. Ki bunu Hüseyin de aslında. Evet. Yapabilirler mi acaba? Yaparlarsa bomba olur. Evet, güzel olur. Belki de sürpriz olarak tuttukları şey odur. Yani sürpriz. Sürpriz olduğunu söylüyorlar çünkü. Ama. Yani Wolverine ilgili... çıksa, bir bir şöyle doğrasa. Iki. Bir doğrasa. Evet. Yapboz gibi sonra tekrar birleştirirler. Eğlenceli olabilir. Bir şeyi de söyleyelim o zaman hani madem bahsediyoruz. Colossus var dedik mesela. Hı hı. Diğer hatun e, Neg negasonic mi? Ne? Negasonic teenage bilmem ne. Bilmem ne. Benim bildiğim karakter değil mesela Romanlarda... bakız. Siz <gülüyor> Golden balls. <gülüyor> Ankeni X Force'te göreceğiniz <gülüyor> aslında adı Golden Balls değil ama olsaymış çok daha iyi olacağımızı <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Onun tam olarak gücü neydi ya? Altın toplar üretiyor vücudu, evet, evet, evet. onları point point atıyor böyle. Ha pointler. Mesela evet. yani zaten bir paskülünde başlıyor şey Nightcrawler bump diye hep hmm. gidiyor ve çıkıyor. Ya. Bump is the new point. Point is the new <gülüyor> bump <gülüyor> diye bu vatandaşta altın toplar üretiyor vücudunda. Şimdi adına ne dediklerini unuttum ama diyorlar ki Golden Balls'dan iyi. Buna daha dua et. <gülüyor> <gülüyor> hani çünkü olmaz. Ben Golden Balls diye böyle girdiğin zaman direkt madara. Yani çünkü ben o seriyi o, o herifle taşrak geçtikleri noktaya kadar okudum. Sonrasında devam etmedim. O yüzden hani o altın topların ne işe yaradıklarını. <gülüyor> Bildiğin yeri bir anda bin tane altın top üretip hepsini üstüne atıyor. Sen hangi birinden ne oluyor derken bir tanesi illa yani olmadık bir yere geliyor falan. <gülüyor> İşin yoksa kıvrandır yani. <gülüyor> o mudur yani? Hakikaten mu? o tokların abi. başka bir özelliği yok mu? Ne bileyim. Ne benim bileyim. Yok abi şey pimpon <gülüyor> topunun <gülüyor> al alt büyüğü ve yani. Gerçek altından mı? Satıldığı zaman ee, para ediyor mu? <gülüyor> zaten iş ona dayanıyor. <gülüyor> Bağlayıp yüre <gülüyor> tulan <gülüyor> Hangi kafayla yazmışlar o karakter ya? Yani? Çünkü o yeni topladıkları gençlerin güçleri zaten bir abuk sabuk. <gülüyor> o seride. Yani benim o seriyle ilgili zaten bir yani Cyclops'tan bir anti-hero yaratma çabasını ben başarılı bulmuyorum ama Anken yani de... X-Men'deki Cyclops mesela hani bir Avengers'la karşılaşma sahnesi var mesela böyle durup bir dakika bir dakika diyip kendi aralarında <gülüyor> sürekli tanışıyor. Buna şaşıyor. Böyle oluyor mu yani? Falan <gülüyor> diye beğenmişsiniz. <gülüyor> Saldırmaya gelmiş Bir dakika. Hani <gülüyor> bir dakika geleceğim döneceğim ben sana diye. Onu mu yapsak bunu mu yapsak? Yani abi ne bileyim hani Golden Balls'ı alıp eğitiyorsun. Ne ne diyecek herhalde? Ben bu arada seviyorum ya. Yani Cyclops'un Marvel'un avdaki halini. Bunu konuşmuştuk yani, daha önce galiba. Ya, o hani şey e, devrimci lider... Muhabbetini seviyorum ben herifim. Ya Abi, onu beceremiyor gibi geliyor bana. Cyclops o adam olmak için fazla Beceriksiz bir adam. Yani sıfırdan herif yap daha iyi bence hani o rölesi oyundur. Cyclops'u değiştirmeye çalışacağını. Bir de hani o ha, Magneto'nun destekli, olayıdır ha. anladın mı? Mutant kardeşlerim işte falan. Zaten o yüzden falan, hani. yanına vermişler Magneto'yu bir, bir sağında Magneto o, sonunda Emma Frost var yani. Evet, yani, onları, yani o ikisi olmasa O çok, olmasa da o halde de bunların evet, tırt halleri var yanında. Çok yani. tırt yani. Ne bileyim ya işin içindeki Bendis'ten kaynaklanan bir takım sıkıntılar bunlar yine her zamanki gibi. Bilmiyorum abi ben Bendis'in zekasını o konuda çok güveniyorum. Yani, yani çünkü otoriter bir biçtir ya Emma Frost. Hı. Onun şeyini alıyor oradan biraz. Birazcık da işte mutant kardeşler olayını... <gülüyor> ben... Mutant kardeşler. <gülüyor> Mısır'daki Müslüman kardeşler gibi değil. Kötel <gülüyor> <Ay>, ya. ya. <gülüyor> Herifin olayı yok. Brotherhood yani. Her podcast'de kartele geri <gülüyor> Ve yine. Söylemeyeceğim abi. hayır. <gülüyor> bakalım hangi hangisi olacak burada. Kartel'den sen Türksün koyalım abi. <gülüyor> Kartel bir numara. Abi ne bileyim yani hani Anken x döndüm e döndü muhabbet bu arada da. Yani Anken X-Men şimdi sen bendese güveniyorsun. Ben, ben Bendese sadece neyi çok seviyorsunuz? Bak şimdi nasıl onun namına koyuyorum Niyetli bir herif görüyorum anladın mı? Kalk işte yeni Mary biliyorsun Tony Stark'ın kuleye dikti ama sevgili olacaklar mı falan? Bizi bir yalan rüzgarı havasına soktu orada. Olmasını istemem <gülüyor> ama e, karakterin Iron Man'e katılmış olmasını sevdim ben. Marvel'da Marvel'de her şeyin kırık kız muhabbetine elinde sonunda evlenmesi beni çok. Abi uygun. ortamda kız az çünkü anladın mı? Bu ama bence şey... orada yanılıyorsun. Yani sadece Marvel'da değil tüm dünya böyle. <gülüyor> <gülüyor> elinde sonunda bir iş bir kıza gelip kitleniyor yani. Hayır yani. ama Marvel bunu çok yani. yapıyor. <gülüyor> Hayır, Marvel DC'den daha çok yapıyor. Hayır, bir de şey, amma e... satan bir şey abi. Evet yani. satan bir şey. Ama şey hani 15 yaşında okuduğun zaman okey senin göz anda. ama Çizgi romanın seninle birlikte bir e, hani bir evrim geçirmediğini görmek çok üzücü. Anladın mı? O hep 15 yaşında kalıyor. Marvel. Ya e o çizgi roman algısına yani bana, da bana bana öyle geliyor yani. Yani o Bilmiyorum, Mary Jane bana çok da 15 yaşında durmuyor şimdi yani. Hayır, Mary Jane'i demiyorum ama hani yaşanan olaylar işte tam lise ile aşk dramı hepsi. Abi yani. bir anlamda şunu düşünüyorum. İyi de 35 yaşına da gelsen lise ile aşk dramı yaşıyorsun hayatında yani. <gülüyor> yani bu podcast'in de sonuna geldik e, awkward Silence adlı bölümümüzde <gülüyor> Buraya işte Sad Hope müzik Mahmut'un Cerdan'ın fonu değil mi? Yedi Karanfil Girebili <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse. <Gülüyor> gerçekten bu sahneyi canlandırdım ve ben biraz çıkabilirim onunla. <Gülüyor> ben bu ortamda olmak istemiyorum. Podcast'imizin neredesin Ay yüzlüm adlı segment, segmentinde. Ne <Gülüyor> <Of ya. Ay, Gülüyor> neredesin Ay yüzlü müdür? Meriç'in için mi söylemiş oluyorum? <Gülüyor> Parker ağladı be. Peter, <gülüyor> Peter Parker, Parker her gece onu Gwen Stacy için söylüyor. <gülüyor> Peter Parker bu arada gerçekten çok emo değil mi lan bir yandan? Öyle abi. E ama tam Ultimate Spider-Man Peter Parker'ına da dönüşte herif. Castledildiği anına itibaren saç tipiyle bir memnesiyle hafif kaslandı falan. Ne bileyim ben. Ben Ultimate Spider-Man'i de çok sevmezdim de. Ben hiç sevmiyordum Ultimate. <gülüyor> Yine bir bendis hikayesidir. Evet. Çok iyi yazarlar ve çizerler vardır. Hep ama Tamam. Ultimate. Hiçbir zaman çok ilgimi <gülüyor> çekmedi yani altında ne oluyordu? Yani o derece şeyim. Neyse oraya çok Yani gelip. bildiğin hani orijinal hikayesinin hani 2000 2000'li yılların modernleştirilmiş ha, haliydi. Ha, evet evet. Ama mesela may, may yenge böyle daha yenge, halaydı yenge olmuştu. Işte. <gülüyor> Teyzeydi, hala oldu sonra yenge oldu. Ama yengeymiş yani sonuçta. Yenge hatırladım. abi. İngilizce öğrendiğimizde öğrendik bunu yani. <gülüyor> Abi o işte biraz daha atraktifti hani hep şeydir çünkü çok çok yaşlıdır ya evet. sürekli. O, o kadar yaşlı değil ve çok daha aktif bir rolü vardı. En son evet, bir bilme... sevgilisi falan vardı. <gülüyor> Mary şey. Jane işin en başında vardı. Güven sonra işte o gotik kız olarak girdi. Altamut'ta falan filan yani. Altamut'ta buydu. Gene Bendesin neyi seviyorsunuz? Dur bak nasıl amına koyuyorum diye <gülüyor> yolu çıktı. Bir diğer hikayeydi. Altamut yani. Spiderman animasyonunu izlediniz mi? Uzun soluklu izledim. Ben izledim. Çok iyi bir. May de şeydi bayağı hani Starbucks'tan kahvesini alan işte. Tabii dinli. işte sevgilisi falan vardı. Ha. Çıkmaya falan çık, çıkıyor da adamlar falan. Zaten onun yaklaşık yaptığı bir 50 tane falan evlilik var diyebiliyoruz. <gülüyor> Buna Doktor Octopus dahil. Evet. <gülüyor> şey de var. J Jonah Jameson'la evlendi. Senior. <gülüyor> büyük olan Büyüyle, babasıyla. Babayla. Babayı aldı. O <gülüyor> animasyonunda bu şey e, Nick Fury'nin gelip... Ha genişler. o işte. Çok absürttü, çok eğlenceliydi. Okey, hatırladım şimdi. O zaman Deadpool'a geri dönelim evet. <gülüyor> Abi Deadpool işte arada... Türk şeyi açtığı için be, yani neyse. Hani Deadpool çizgi romanı yani Deadpool hep küpürdür demiştik ya daha demin. Hani tek sahnede de okunur falan diye. Bir şey geldi aklıma. Oturuyorlar bunlar Spider-Man'le. Bokuyor Spider'a. Diyor ki ben senden daha komiyim diyor. <gülüyor> Abi bir de şey de var. Vatandaşlar şimdi vahşice güvenliğe fırlatılma vaktiniz diye milleti böyle ceketinden <gülüyor> falan tutup fırlattı <gülüyor> böyle duvara falan Diyorum ya böyle kara kare aslında bana kara kara daha komik gelen bir karakter. <gülüyor> bir arada. Yani o yüzden filmin mesela R rated olması iyi bir seçim. Çünkü bu herifi evet. sürekli şaklabanlık peşinde koşarken izlemek de şey hani aile yapısına <gülüyor> evet. uygun şekliyle böyle bayardı yani. Herifin zaten hiçbir kontekste ihtiyacı yok yani o yüzden kara kara bile çok eğlenceli yani. Öncesi neymiş sonrası ne olacak falan hiç umurunda değil. Abi çizgi romanlardan birinde herif hani gerçekliği o kadar kırıyor ki yazarını o cildin yazarını ve çizerini bulup öldürüyor herif. <gülüyor> o cildin yazarını çizerini öldürüyor oğlum herif. O yüzden filmden de ben beklerim öyle bir şey hani. Tabii Biz after credits'de <gülüyor> ne bileyim yönetmeni işte kurgucuyu onu bunu temizlemesine <gülüyor> vurdu. Yani filmin içerisinde yapacaklarını zannetmiyorum da film sonrası end kreditte falan olabilir. Evet. Yani end kreditte olsa Dolayısıyla ikinci yani. film yok diye böyle bir haber <gülüyor> veriyorum. İkinci filmi çekmeye başlıyorlar galiba. Kesinleşti <gülüyor> işte yani. Abi Deadpool'a 10 tane de film çekerler ki. Ben şey olsam çekelim. İkincinin yani. kesinleşmiş olması çok büyük bir şey. Yok yüzüne öyle. girmeden okey dediler yani. Yani olan X-Force oldu. Abi x force ama çok şey bir yandan da hardcore bu arada hani takipçi X-Men takipçisi adamı şey yaparsam yani hani çizgi romanın kuru bile olsa çok genele hitap eden bir hikaye değil X-Force. Yani X-Force'un da çok farklı varyasyonları yok değil ama. Var evet de hepsinin çizgisi belli abi. Yani şimdi anken X-Force'un da düz X-Force'tan çok bir bence de çok farklı. Farkı yok yani hani. Öyleyse bir ara verelim. Yani bir domino görmek hoş olurdu. Neyse verelim arayı. Bir ara verelim sonra geri dönelim. Hey, yeah, shoot, shoot. On, no, you. The, the ball Here I go, here I go, here I go again, again. girls. What's my weakness? Bad. Bad. Okay, they're chillin', chillin', minding my business. You saw the looked around, and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece my witness. The brother had it going over something kinda oh uh, wicked, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I acts for the digits. I hope no, that don't make. You like do. The skin's cold. Çıkarsa büyük ihtimalle kötülerden çıkacak. Bilmiyorum ben ya diyorum ya fragmanı ikinci fragmanı özellikle o kadar çok beğendim ki. Ben de çok beğendim. E, kırmızı Red Band fragmanından Hı -hı. bahsediyorum. O kadar çok beğendim ki hani filmin kötü çıkmasına artık bir ihtimal yokmuş gibi geliyor. Saygın orada şey diye laf sokmuş ya hani film kötü çıkarsa o zaman bunu izletirler bize falan. Hı -hı. Benim kabulüm yani. Ben arka arka böyle <gülüyor> 10-15 kere bu fragmanı izleyip çıkabilirim ya. Yani. Hayır ama işte diyorum ya filmde bu arıza çıkarsa kötü Karakterler yüzünden çıkacak gibi geliyor bana. Hani şey durumu olacak. Biz de bu seni Deadpool yapan süreçten geçtik. Süper kötü adam olduk. Bütün güçlere sahibiz gibi bir absürtlüğe evrilebilir. evrilebilir. Çünkü hani mesela o beyzbol oyuncusu, oyuncusu da benzetilen kızın işte kolususu yere sermesi. Ondan sonra işte diğer herif, o İngiliz herif. Deadpool aslında böyle başa baş kapışıyor ve sanki o arada Deadpool'ını kesiyor gibi bir durum var aslında. Ama kapışmaya devam ediyorlar. Healing faktörüm var dedim ben orada. Acaba hmm. farklı bir kurgu da olabilir. Evet. Colossus da bu arada MCU'da hep harcanın yan rol şeyi, bollarını, <gülüyor> <da> sev <gülüyor> <centreyle> fırlatan <gülüyor> sevdiğim bir karakter değil benim çok açıkçası ya. <gülüyor> ya ben onun şeyi dönemlerini seviyorum. Ee, Kitty Pryde, Colossus ve Nightcrawler üçlüsü dönemini çok seviyorum. Hmm. Çünkü hakikaten herifin böyle bir pasifist durumu var ya. hani Aslında çok güçlüyüm ve... E, Elim çok ağırdır vurmayayım şimdi falan gibi. Hani. Evet gibi bir durumu var. Ve resim falan çiziyor ucuz Evet masaj yapmıyor o falan. Yağlı boya falan yapıyor. Yani. <gülüyor> kolosusa sırtını çiğnetmek diye başlık açıyor. <gülüyor> Herif, sırtını çiğnerken kolosusa dönüşüyor böylece... Bir daha sırt arasıysa. Ama şey güçlü, hani fiziksel güçleri <gülüyor> öne çıkan karakterler arasında en eziyiydi. Hakikaten kolosuz. Evet. Bir tanesi de hani bir sürü ayı gibi erif yaptık. Bir tanesinde böyle romantik şair aynı bir yönü olsun. Bari. Hani... Çünkü juggernaut falan var. Ayı yani. <gülüyor> Hayır. Sadece X-Men dışında da hani Singin yanına koyduğun zaman falan, ya halkın de yanına koyduğun zaman, biz... sentrinin ya yanına halk, koyduğun... halk biraz daha tartışılmaz. Rus olmasının da mesela hani <gülüyor> onun o romantik karakter olması seçiminde Rus olmasının da biraz. Ee, şey o da bir var, çatışma hissini. Yani... Her ama o şey hani dostefkin falan <gülüyor> okunuyor. <gülüyor> Dostu seviyor ya. Yani Rusya'nın <gülüyor> sanat sanatsal <gülüyor> ögelerini temsil ediyor kendisi. <gülüyor> Pyotr. Pyotr Rasputin. Rasputin. Çiz, çizgi roman da Rus sıkıntı bak, Ruslar <gülüyor> sıkıntı. Asıl en sıkıntılı Rus Magic ya. Magic. Ma Ma magik. Magik. Ben ona Magik demeyi seviyorum. Ortalığı dağıtıyor yani kız. Ki ben hiç bilmezdim bu kızı böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç böyle değil. Ne oldu? Tabi İstanbul'da. Şey. Çünkü Piotr'ın sürekli. Potkes birden altın günlere dönüyor. <gülüyor> Çocukluğunda... Çay böyle çindi çindi. Çocukluğumdan beri Piotr'un böyle kız kardeşimi kurtarmalıyım derdi vardı. Hep tamam mı? böyle hep kafamızda böyle kırılgan narin bir çiçek gibi anlatılırdı Piotr'un kardeşi. Yok ama cennemden falan çıktı yani kız. <gülüyor> Doğurman mı ya <gülüyor> yıkıl karşımdan diyen bir <gülüyor> tipmiş meğerse yani orada oturuyormuş ama yani sen kimsin? İblis mi iblis çağırıyor kız yani? Da diyorum ya dormal mu ya Biliyor ayar mıyor ya dormal mı ya <gülüyor> yani bu bu filmde de yanlış şey dikkat çekmiyor mu ee, genel olarak son dönem bu son bir yıl bu boyunca alpariyi <gülüyor> <gülüyor> bu son bir yıl boyunca yapılan e, genel olarak Amerikan mainstream filmlerinde kadın gücü güçlü kadın hmm. ön planda tutulmaya başlandı diye işte Mad Max'te olsun ne bileyim X X Men'de de denediler bunu işte son Marvel filmlerinden Kaptan Amerika'da mı? Yok, şey, direkt direkt Kaptan Amerika'da da var. Kaptan Amerika'da zaten Peki var. Şeyde var. de, eee, Marvel'ın genelinde de var bu arada Tabii canım. feminizm akımı şu an. Ama yani DC'de son, de var. son Avengers filminde de var. Hı hı. Bayağı var hem de son Avengers filminde. Iron Man 3'te alası var. Alası var. bir de giydirdiler Tony'yi yani. yani Iron Man'in yaptılar yani. yani. Falan hani o bir yandan hoşuma gidiyor. Bu filmde de kullanılmış ama Deadpool filminde kullanmak biraz sakat. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ters etmesi muhtemelen... Evet çünkü hani... Ya herif cinsiyetçi bir herif değil aslında. İmce de. Ama yani, meme de seviyor adam ya. Şimdi yapacak bir şey o, yok bu yani. Çok, o bir avaza yani. Ya, büyük. Bu büyük avaza <gülüyor> yani. yani. Çünkü kendisi de söylediği gibi tamamen unfuckable bir <gülüyor> görüntüye sahip olunca... Hani ya kısmet diye bir yolda bir bunu anlatırıyor <gülüyor> bir önüne gelene... Bir de herhangi bir giriş... Hakikaten şey ya tutarsa yani. modu var elifte. Yok işte o yok. Hayır hayır. Herkese saldırıyor. Ya evet diyen biri olsa oh ne güzel. Evet kimse. ama herifin derdi ya tutarsa değil. Ben hepsini yazacağım diyor yani. Çünkü <gülüyor> içinden yazmak geliyor herif. Yani. Hani biri tutarsa ha olur falan diye olta atmıyor herif. Olta değil şey yani herif gayet istiyor yani. <gülüyor> sen de istiyorum sen de istiyorum. İnanmasın seni de istiyorum. <gülüyor> Çok şaşıracaksın. Seni de istiyorum. Hani. Bence o, o açıdan da çok tutarlı bir herif. Hani öyle bir orospu çocuğu bir karakter değil o açıdan yani. Hani böyle hesaplı kitaplı yapmıyor piçlikleri anladın mı herif? <gülüyor> İçinden geliyor da öyle herif yani. Hesaplı kitaplı piçlik çok çirkin bir şey lan. Düşüne taşına, koraboya. Ona orospu çocukluğu diyoruz ama. Ha. Piçlik demiyoruz genelde. Yani işte. Hatunlar piç diyor. Piç bayılıyor. Ha. Ama. Hatunların piç adam tercihi fakri benim 15 yıllık bir ekstra bir başlığı olabilir. Evet. Altımız saçma sapan teorilerle de doluldu. Neyse. Yine Deadpool'a Deadpool döndük. <gülüyor> bir türlü konu başını konuşamıyoruz. Deadpool'u yani. yok yani aslında bu Yüz. bunlar kapsıyor bence Deadpool'u yani. Daha mı Geek'e sönük kurulu olduğu için. Yani belki şeye hı, kadınlardan bahsetmişken karısıyla da ilgili bir plot twist var. Mükemmel bir hatun kendisi. Evet. Adını şu anda unuttum Kendisini evet. V'de kısa saçlarıyla görmüştük Visitors'da ee, Facebook sayfalarında Hacı o götemdeki Garı, Doktor Garı değil mi? Evet. Yorumlarının şeyi Aynı Sonradan Gatım'da gördük kendisini Götüm ya <gülüyor> yani, Bir de bu arada bir şey, bir kadrolaşma var süper kahraman film kadrosu kadrolaşması yani böyle hani Deadpool olmazsa işte Deadpool oluyor. Baktı olmadığı yerde Batman oluyor falan gibi bir daha da acayip bir şey var. Şu an ya son dönemde son 4 4 senedir belki Hollywood'un en çok iş yapan filmleri, en çok izlenen filmleri de süper kahraman filmleri olduğu için hani böyle çok taşaklı aktörler de artık süper süper kahraman filmde oynamak istiyorlar. En son şöyle bir şey vardı. Nicole Kidman çok uzun süredir bir süper kahraman filminde oynamamıştı. Yani Batman'i saymazsak hiç oynamamıştı. Forever'ı saymazsak yani. Batman Forever'undan pek izlenebilecek <gülüyor> şeydir yani. Neyse hatun hiç hani dönmek istiyormuş o ortamlara. Döndü de. Dönememiş galiba onu söyleyecektim ben de. Bu annesi olarak kestetmişlerdi. Yok aslında belli değildi. Öyle bir haber vardı yani kestetildi diye ben, bir haber vardı. O, o, o son halleri son 5-6 yıldır kendileri beni üzdüğü için. Ben beğeniyorum. Son Batoks sonrası Nicole Kidman'a karşı Bilmiyorum. bu adeta Metallica Black Album'de çok bozduğu tartışması gibi ben de Batoks öncesi ha. Nicole Kidman'ın hastasıyım ama sonrasında... Ben öncesinde sonrasında be beğeniyorum kendisini bir çok oldu, Bir yıl bir <gülüyor> Saint Anger tadı alıyorum kendisinden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Metallica'dan örnekli diyor <gülüyor> Bu nasıl oluyor? <gülüyor> Abilerim gerçekten Batman Forever'ı ben 25 kez falan izlemiş olabilirim ama yani Nikol Kidman seyir aslında onun için hiç şey değil olmuyor yani. Chris O'Donnell de o filmde oynayıp bir daha hiçbir şeyde oynayamayan çocuk değil mi? Senelerdir şey doğru. Robin'i e şey yaptı hmm. değil mi? Bir, bir film bir sonraki filmde de oynamadı mı yani? Ya hayır oynadı oynadı canım oynadı işte. yani. Batman'de işte. Yani Batman'le kariyeri biten adamlarından. Ya yani, hani Alpacino öyle Alpacino Al öyle mi? kadın kokusunda oynadı bu herif tamam mı? <Gülüyor> Çok güzel filmdir. O Ki ne... orada da kötü oynuyordu yanlış çocuk. Ama şeydi yani o dönemin genç kız rüyası gibi bir. Evet oluyordu. öyleydi. Herif. Ondan sonra zaten sanırım Robin yaptılar bunu. Evet. E ama yani şimdi Batman Forever'ın... Gidip genç kızlar da Batman seyretsin dediler herhalde. O yüzden de yaptılar biraz. Tabii canım. George Clooney'i niye koyarsın oraya? İkinci de George Clooney var. İkinci de Bill Kilmer. Ki Bill Kilmer de o dönem hani bayağı şeydi. Alicia Silverstone'a ben gerçekten izlenemeyen bir film olarak o da <gülüyor> <Batman> <gülüyor> gerçekten Robin. çok... Batman iyi. Robin, Batman Forever'dan da kat kat kötü film yani. Batman Forever döver ya. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani ki ben hani Jim de Riddler'ını açıkçası yani gayet makul bulmuştum yani. Evet. Hani o yaşta beğenmiştim, şu anda da baktığımda gayet makul buluyorum yani. Nereden geldik biz oraya? Mr. Freeze'in, Mr. Freeze miydi? Ha. yani hmm. Yok onu hiçbir şekilde makul bulmuyorum. Ar Arnold'un aksanı... Aslında Arnold'u seslendirse biri. biri. I to beat you. Evet abi yani ne bileyim hani memleketimizdeki Paul Atalemdar nasıl? Çünkü e, tabii, evet. seslendiren ve ona karizma katan bir herif var arka planda. Arnold'da da bunu gayet yapabilirsiniz aslında ama bir, artık gerçi Kaliforniya valisinden bahsediyoruz. Yani, yani <gülüyor> bir de var. Peki biz nereden geldik Batman muhabbetine? Nicole Kidman. Day e, yani şey Wonder annesini oynayacakmış dediler. E, şimdi başka bir hatun konuşuluyor. Olmamış o iş. Yani benim son okuduğum cast Ama hani hangi rolde olduğu söylenmiyordu. O yüzden şey olabilir yani. Annesini oynamıyor da başka bir rolde oynuyor olabilir. Nicole Kidman gibi bir kadının daha küçük bir rolde olacağını zannetmiyorum öyle bir filmde. Daha küçük bir rol olmayabilir. Hiç olmayabilir. Yani Wonder Woman filminde daha büyük bir rol... Ne bileyim? Yan rol ne olabilir? Atıyorum şey olabilir işte. Dump's biri olabilir. olabilir. Pera'yı meray'ı oynuyor olabilir. Wonder, Wonder Woman'ın kendi filmi de ya değil mi? Tabii, tabii. çekimler başladılar. Ona bir Ares Mares, Carchut'u herhalde sokarlar diye düşünüyorum. Ares olmayacak bildiğim kadarıyla. Zaten Ares... DC'de de, hmm. evet biraz. Yani Marvel'da var Ares'te, DC'de nereye kadar? Çok süper kahraman Mesela bence, hani o İskandinav tanrısının çizgi romanı uyarlama konusunda Thor'dan Thor, kat aynen. be kat iyidir. Bence Şasen de. Ben Ares'i öyle düşünüyorum yani. Motosiklete falan biniyor yani. Abus baldayla böyle. Evet. Marvel'daki Ares'te <gülüyor> benim en kıl kaptığım şey tabancası olması. Herifin... Silah elde tabanca var ben. <gülüyor> Gerçi yani, Gadovor artık. modern dönemde Gadovor ama Sentry'nin ortadan böyle iki onu da yapabiliyor evet bağırsaklarını Ayrılıyor. falan hatta bile çizdikleri şekilde bir ayrılmadan bahsediyorum. Ama Sentry o evrendeki herkes ortadan ikiye ayırabilecek bir güçte yani. Center biraz işte hani Superman zaten mi? ayarsız iyice ayarsız bir de üstünde çok düşünülmeden yaratıldığı için mümkün olan en kısa zamanda öldürülen. <gülüyor> yine Abi gücü zaten şey olarak tanımlanıyor ya. yani power of a million exploding suns. <gülüyor> yani. Yok sonra şeyi fark ediyor kendisi. <gülüyor> Dark Avengers 2'de ulan ben meğerse moleküllerle oynaşabiliyormuşum diye bir aydınlanma yaşıyor kendin ana! içinde. Ve <gülüyor> zaten <gülüyor> <gülüyor> meğersem patlayan güneşten hiçbir alakam yokmuş değil mi öyle? <gülüyor> çok gidiyor. <gülüyor> İki analık şansı varmış yani. <gülüyor> ana! Ana! <gülüyor> Oğlum güneş değilmiş lan dedi an ölüyor yani. <gülüyor> Ama bu arada mesela ben Sentry'i karakter olarak çok severim. Mantiken Sentry'in olduğu bir evrende ondan daha güçlü birisinin olmaması gerekiyor bu Ama World War <gülüyor> Halk'da ağzını burnunu dağıtıyor Halk. Ama... Abi ama World War Hulk da gerçekten çok kötü bir hikaye. Evet. Yani o o benim baya... Yani Strange Smash diye koca Dr. Strange'in yapacak hiçbir şey kalmamış. <gülüyor> Şimdi dur dur geliyorum ağzını burnunu kırmaya diye yani hiç olmamış bir hikayedir gerçekten. <gülüyor> Romita'nın iğrenç çizimleriyle değil. Abi ama. işte o ne <gülüyor> kadar büyük bir şanssızlık yani cisar önemli ya. çizgi Hayır romanla ama yani biraz daha de... şimdi onu diyeceğim. çizgi romanla biraz daha bizim kadar içinde olmayan insanlar genelde hikaye daha önemli galiba diyorlar. Ama ben de şeyi savunuyorum ya. Yani evet bazı hikayeler kötü çizgiyle de gidebiliyor. Okey tamam. Hatta öyle olmasına şey diyorsun. Meslek savaşı. Mesih. Ya da ki kez. Yalı. Yine Romita mesela ama bence hikayeye uygun, yakışıyor. Uygun. Evet. evet uygun. Hikaye o kadar iyi ki çizimi aslında o kadar şey yapmıyorsun. Hayır onun öyle şey e, hikayenin bence de. çizimi bastırdığı bir evet. durum değil o. Bence de değil. Hikaye o kadar iyi ki çizgi yiyor gö götürüyor falan diye bence. O, bence o gayet dibine uyuyorlar. Var. Evet. Bilemiyorum ama ben özellikle Mesih Savaşı'nın hani iki kez de Hı. Mesih Savaşı'nın baya hop, hop değil çakıyor. Ya. yani. Ama orada ee. Ordu gerçekten. Evet. <gülüyor> Şimdi aklıma geldi. Yani böyle lanet yani, bıçakla çıkıvermiş. Gerçekten öyle. Jet <gülüyor> <Cettekiyle> böyle <gülüyor> Robu'yla gezerken. Allah belanı versin ya. <gülüyor> Şimdi simırlandı. Romita ya. Romita'cın yer. Hayır babası sayıdır. da yani ne kadar efsaneleştirmiş her şeyi bir insan yani anladın mı? Biraz izinimden e, bir, git yani. Babasıyla hiçbir sorunum yok bu adamın mesela. Yani... Evet. Maalesef. ki gerçi piyasada onun de çok yani. İşte Anlamsız çok, bir şey değil. Ben, de. ben de çok görüntüyorum. Abi ne bileyim ben şimdi kalkıp Güzel Sanatlar Mezunluk değilim bir şey değil Benim için sadece ulan bu iyi çizilmiş, bu iyi kötü çizilmiş. Tabii tabii Ama Romita'nın çizdiği hiçbir şeyi Junior'ın yani beğenememe sıkıntı mı var? Hiç, hiç hiç alakası yok. İster şey... E, güzel sanatlarda hocalık yapıyor ol istiyorsan Michelangelo'nun yeniden doğmuş hali ol. Hiç önemli değil. Sen tüketici olarak o resmi görüp de o çizgi romanı almak istemiyorsan bence onun çizerlik değeri o kadardır yani. Ben tüketici olarak senin resmin beni o ürünü tüketmemi engelliyorsa sen kötü bir çizersin. Kötü benimsini? bir iş yapıyorsun demektir yani. Ya Samşe Bu bize satmaya Anladın mı? Diyorum ya senin benim hiç adını bile bir tarz olabilir mesela ama evet bana hoş gelmiyor. Bana Aşır, satamadın aynen. onu yani. Aynen öyle. Yani benim Stanley'nin yaptığı, çok takdir ettiğim ama bazen de çok sıkıldığım bir şey var. Hani herifin her çizgi roman birisinin ilk çizgi romandır mantığıyla. Fasüküllerin başına previously vesaire gibi eklemeler yapar ya. Hani ortadan giren bir adam bile az çok işte neler olup bittiğini bilerek girsin. Hani seviyorsa bek iş yılları okur ya da okumaz. Şimdi bu felsefeyle yola çıkmış bir çizgi roman şirketine sen resimle... Yani yazıdan önce göreceğim bir şey çünkü resim. Hani abi... Ya elini geri çektirtiyorsan... Abi gerçekten World War Hulk ya da Mesih Savaşı benim ilk çizgi romanım olsaydı şu an hiçbir alaka olmaya... Bırakmıştım silimini. <gülüyor> Chucky... Çünkü aa çekmem değil, Çukki'nin filmini alıp onu izlerdim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok Çukki'ye çizgi roman yapmışlar. de çok beğeniyor. <gülüyor> Çukki'nin şey. <gülüyor> gelini vardı. Yani. O, yani. Bu yenisi mi falan diye böyle. Mesih Savaşı'ndan daha da iğrenci şey Captain America çizdi ya bu. Bir Marvel Now'dan çizdi. Evet. Faze ee, World. Evet. Yeah. Evet. Zola World. Evet, herifin şeye hapsoldu. oldu. O kadar kötü ki, o kadar kötü ki. Yani aynı sayfada 5 tane panel var ve adamın üstünde o mavi beyaz kırmızı, yani üniforması olmasa Kaptan Amerika'nın hangi karakterin kimi olduğunu anlayamıyorsun resmen. Evet. Bir de hani bu Romita Junior'ın artık iyice böyle imzası gibi olmuş böyle herkese çizdiği Naruto evet. bayıkları var ya böyle. Herkesin suratında Naruto bayıkları var oğlum. Böyle dört dört şerit var yani herkesin suratında. <gülüyor> Erkeklerde kadınlarda hepsinin tamamen şeyleri, iskeletleri, kafa tasları belli olacak şekilde yanakları içine göçük. A Adamın yani çizgisi şu kadar kötü. Şeyler şimdi işte Enemy of the State'ı Cildin ana kapağı o kadar kötü ki bariz bir anatomi hatası falan da içerdiği için. Altan tıp <gülüyor> çıkıyor. Altan yani. tıp kapağı güzel yani. Ve o, o mesela çok güzel bir kapak. Evet. Onu Romita çizmemiş de olabilir bu arada. Bilmiyorum. Olabilir ha. Evet. E, o yüzden de o kadar güzel olabilir. Beyazın yani. üstünde de güzel güzel vurucu, güzel bir kapak. Ağabey Wolverine'nin kıyafeti de çünkü beyazın üstünde güzel duracak renklere sahip. Evet. Hani o sarısı, öyle patlak civciv sarısı falan değil sonuçta. Hani, daha iyi yani. Bu çizim hikayesini Deadpool'a şöyle bağlayabilirim bu arada. Karakteri Rob Liefeld yarattı aslında. Biliyoruz. Rob Liefeld'in de aslında şerefsiz, hırsız, hıyar bir adam olduğunu da az çok biliyoruz. Hani çok yakından takip edenler biliyor en azından. Yani ben çok bilmiyorum. Öyle bir herif yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerekirse an anlatırım uzun ya uzun için. yani. <gülüyor> Ama bu herif hani sonuçta Red Bull karakteri bu dünyaya katmış adam yani. Şimdi Rob Liefeld geri döndü. Red Bull'u tekrar sahiplenmeye başladı. Çünkü gördü ki iş yapıyor yani anladın mı hani. Bu da çok çirkin. Hani herifin elinden çoktan, erif çoktan bırakmıştı karakteri. Yani artık işi yoktu onunla gibi bir durum vardı. Şimdi karakter iş yapmaya başlayınca tekrar aa o benimdi ya falan filan diye geri döndü ve sahipleniyor. O, o da bana çok çirkin gel geliyor mesela. Hmm. Temiz gerek Bence... isteyen arkadaşımız olarak bir, <gülüyor> bir felte burada. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çirkin erif. Yapacak bir şey yok. Yani... <gülüyor> Robbie Feld'i çok bilmiyorum da hani Totmek-Fehrlein'in yaptığı hikayeleri de biliyoruz. İyi de Leafeld Totmek-Fehrlein yine e bile kazık atmaya çalışmış falan bir adam yani düşünmem. <gülüyor> Hak etmiş oldu mı Tot'ta yani? Bilmiyorum. Stüdyolar odunem. Image için ne oldu? <gülüyor> Robbie Feld'i deyince bir ya Image'in korunma <gülüyor> hikayesi biraz. Abi Image'ten bir adam çıkmıştır. Cimlidir. Bitmiştir. Ben benim için de Greg Capulo'dur. Hmm. Oradan çıkan adam olarak yani. Greg Capulo'ya da sadece sonsuz. Greg Capulo bu arada yani şu an Batman serisinin çizilen adam yani. Aynen. O ara vermedim mi? Verdi, tekrar hmm. geri döndü şimdi. Öyle mi? Hmm. Ya ben bazen kendime çok kızıyorum ya. Batman bile okumayı bıraktım. Ben okuyorum. Yani işim gereği de okuyorum yani. Çevirdik çok. Ondan yani diye böyle okumadan Çevir çevirmiyor. Çünkü aslında Çevir burada var. var. Ya, gerçekten okumadan çevirmiyor. Evet, <gülüyor> Bu rafta var. <gülüyor> Bu rafta var. Devamı yani. da var yani. Evet. Evet. Çilt olarak duruyor. Hardcover'lar yani rafta duruyorlar. Onları oradan alıp 15 metre ileriye koysam benim rafımda da olabilirler evet. yani. <gülüyor> İstiyorsan koyalım yani. Hadi bunu yapalım. <gülüyor> Öyleyse podcast'imize. <gülüyor> Kitap taşımak için. Ara veriyoruz. <gülüyor> Gerçi benim rafımda yer yok. Dolayısıyla podcast'ımıza ara vermiyoruz. Bu <gülüyor> raf muhabbeti benim Kafka ile yaklaşık 5 senedir yaptığım bir muhabbettir. Ve o raf geldiği gün dolduğu için devam etmiş bir muhabbettir. <gülüyor> İkinciyi almak yok. <gülüyor> Peki, ben alayım o zaman ciltleri bu tartışma bitsin. Hayır yani ben Deadpool'a geri dönelim diye Rob Lee Felt açtım <gülüyor> ama yani ne derse lafa gittiğim için ne yapayım? Valla Rob Lee Felt'in üstüm takıdır girişin Deadpool'a varmadı. Evet. <gülüyor> Rob Lee Felt daha da hayatımızın içine girebilir yani ee, şey, çünkü evet, de X Force için. vesaire de geleceği <gülüyor> için ben de inanın X forceu bağlıyorum her şeyi ama X Force çünkü X Force'un da yaratıcısı kendisi. Evet. Abi şöyle şimdi mesela bak X-Force kötü hiye edemiyorum ama X-Force kalkıp da içinde dediğim gibi Deadpool var diye alıp okursan çok sıkılacaksın. Evet, evet evet. Tabii tabii Deadpool için okunacak bir seri değil. X-Force'u X-Force'u yani, eğer Deadpool R-rated bir film olarak belirli başarı seviyesine ulaşırsa ki ulaşacaktır eminim ulaşacaktır bundan. Ulaşacaktır abi şüphesiz yani. Ben işte R-rated bir x Force görmek istiyorum yani. Benim derdim o. Hani Sex and Violence serisi. Gibi bir X Force görmek istiyorum. Her tarafta kan olan, tamam mı? Herkesin siyah beyaz giymek durumunda kaldığı start operasyon yapacaklar diye. Öyle bir şey güzel olur. bana ne bileyim, hani Anken ben hani Ankenin X Force'u daha çok seviyorum mesela. Phantom X'de orada hatta boy, bo, boy boy boy boy <gülüyor> boy boy böyle. Oo her taraf Phantom X. <gülüyor> bol bol göz üstüm Phantom X'de <gülüyor> Artık sevmiyorum. Ankemi <gülüyor> <bir> istersen. <insans. gülüyor> Fantomix içinde kaldık arkadaşlar. Podcastı ara vermek için. Mecburun gibi bir Fantomix kokuyor. Mesela onun da çok uzun süren hani yaklaşık 8 ya da 9 posikül olması lazım yanılmıyorsam bir Captain Britain'la macerası. Evet. <gülüyor> Hadi artık bit, <gülüyor> bit artık bir fasülye daha mı? Ee, yeter ulan. <gülüyor> bol bol. Ya da Kanada'da olsaydı baharidesi. <gülüyor> yani bayrağı geçince hiç çekinmiyor ne? Bütün bütün çift boyunca beşli şey çıkıyor. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Captain böyle. Süt alır mısın? <gülüyor> ya, ya. Biz de böyle. Kızarmış ekmek ve... <gülüyor> Hello. <gülüyor> evet, evet. İşte bu. Lionel Richie'yi de saygıyla analım. Öldü mü ölmedi mi ne olduğunu da bilmiyorum ama... Elmedi, ölmedi. <gülüyor> ee, evet. Deadpool'a geri dönelim bitmiyor. Ee, çünkü, çünkü sadece fragmanı konuşmuyoruz tabii. Evet, Deadpool. Çünkü bu arada her yerde yani... Onu da konuştuk. Nasıl ki spider gwen tuttu da şu an her yerde... Evet. Deadpool'da bir ara o şeydi ben hatta Gwenpool da var şu an evet. <gülüyor> şey... Ongoing oldu seri. Hmm. Evet Spider-Verse'te bir atraksiyon olarak yapılıp variant var. cover olarak çıktı lan. Alternatif kapak olarak yaptılar ve onu ama ilk meşhur eden bence hani o kendi hikayesinde yerde Mary Jane ismini o Tabii grup efsane evet. grup ve hatta şarkı yaptılar evet, yaptı. mi? çok güzel abi. Ve çok da güzel bir punk punk punk, punk. punk şarkısı evet. oldu yani. Ben dinlemedim onu. Abi Başka bir aslında adları var. Hatunlardan kurulu bir grup. Hı. Sırf o şeyi. Onun için, yani evet. bu arada çizgi romanda tek kare Faced Tiger evet, bir yazıyor ve bir işte davul çalınıyor, gitar çalınıyor. Hatunların böyle karşıdan bir resim var. Hatunlar onun üstüne şarkı yazdı. Şarkı. Şarkı. Evet. Şarkı yazmışlar ve bayağı da iyi şarkı. The Mary Jane diye de bunu internete saldılar. Ta şey de çok hani frontman Mary Jane. <gülüyor> Front woman. Lütfen. Ya, ya işte ama ya o, o politik doğruculuk doğrusu. çok da hoşuma gitmiyor. Şey siz yaşamıyor musunuz bunu? Bilim adamı. Tabii. Bunu... Canım, bilim insanı. Ha, ben bilim insanı yazamıyorum ya. içimden gelmiyor. Yani hep bilim Hayır. Abi. Bilim insanı yazanları da kıl oluyor. Evet. Bilim yapacak kişi erkek olurlu şey diyeyim, bilim adamı yani anlamıyor tabir o yani artık bundan da alınganlık yapmayın veranı sızdırmayın yani. alınganlıktan ziyade alınganlık yapacaksa belki erkekler yapmalı yani çünkü erkekliği soyutlayan bir durum ortaya çıkıyor abi buna pozitif ayrımcılık diyorlar kadın görip geliyordun değil değiller değil. değil evet, bu... yani hani bilim insanı. hani bilim kadını diyemedim bilim adamı da diyemedim <gülüyor> bilim insanı hadi bakalım <gülüyor> insan bilimle uğraşıyor bilim insanı hadi bakalım <gülüyor> şey Superman'in babası Jor-El işte Krypton'un en büyük bilim adamıydı. Hı. Diyoruz ya. Adam değil yani sonuçta. Kripton adam vardı. değil ya. Kryptonlu <gülüyor> insan. Jor-El adam değildi diye. Jor-El adam bir mi? anda tele gole <gülüyor> <dedim çünkü. İnsandı, gülüyor> Bilim insanı diyemez Beyaz <gülüyor> futbola hoş geldin. Giggs de <gülüyor> futbol. <gülüyor> Sevgili iyi Melih Gökçek bizi dinliyorsa buradan ona da selam yollamış oldum. Ben ara ara böyle selamlar yolluyorum sonra edit, edit esnasında bazılarını siliyorum. Caps, caps açık konuştuğumuzu da buradan Melih Gökçek için belirtelim. Tamamen büyük harfle yazıyoruz ya. Evet. Ben bu giyen hiçbir hakim değilim şu anda. <gülüyor> Daha iyi senin için emin ol. Bence de ya. Biz evet. maruz kaldık da böyle oldu yani. Beyninde mesela böyle saçma sapan şeyler yok öyle düşünüyorum. Evet. Allah, Daha misin? fazla yer var başka şeylere yani. Evet. Deadpool diyorduk. <gülüyor> evet bence Deadpool'u ufaktan kapatalım. Deadpool iyidir ama Ben Anna. <gülüyor> Deadpool'u iyi ama İngilizce. Bence Deadpool'un Twitter sayfasını takip edin. Deadpool'un ve Ryan Reynolds'un sayfaları gayet başarılı. Deadpool takip ediyorum da Ryan Reynolds <gülüyor> Fragmana tekrar geri dönmek istiyorum şeyi hatırladım çünkü. Ona da çok güldüm. Ee, With great power comes great irresponsibility diyor. <gülüyor> Ya, herif hani Spider-Man'a e da çakıyor lafı orada, fragmanda da. Ama onu zaten çizgi romanda da demiyor mu? Ha, tabii gidiyor çünkü zaten Spider-Man'in antitezi gibi yani. <gülüyor> Anti tezden ziyade mesela Spider-Man'de hani şartlar müsait olsa direkt böyle çıkmış bir karakter de olabilirdi. Zaten Red Bull eğer Spider-Man'le evet. bir yere geliyorsa bir çizgi romanda bunu ona söylüyor. Ben senin olamadığın adamım diyor yani. <gülüyor> ben yani... senden daha komik. E, ya. Komik yani. <gülüyor> Hayır zaten bak Spider-Man'den Ben Amca'yı çıkar. Deadpool. Evet. Çünkü mesela biz Spider-Man filmlerinde Sam Raimi'nin filmlerinde özlediğimiz şeyi bu son iki filmde aslında şeyde gördük. Çok iyi bir Peter Parker vardı. Hani yani Spider-Man çok daha iyiydi bu arada. Laf sokuyordu. Aynen. Your e, friendly neighborhood Spidey he, olayı oyunu yapıyordu. Taşşak geçiyordu. Yapıyordu bunları yani. Ve gevezelik yapıyordu. Gevezelik yapıyordu. O çocuğun elini tutup gittiği sahne falan çok Peki, güzeldi. Hani, o yüzden sevmiştim ben son iki filmi. Yoksa Raino ile taşak geçti sahne oh, çok iyiydi. Doğru taşak indirdi. Şeydir ya hani aslında Spider-Man taşak geçer çünkü aslında o da korkuyordur karşı tarafın fikrinden falan filan. Tabii bunda Deadpool da öyle bir şey yok. İyi şöyle bir şey. <gülüyor> Efendim çünkü sadece parmağlı ucu bile kalsa tekrar <gülüyor> <gülüyor> "Merhaba" diye çıkıyor böyle Aynen. onun için. <gülüyor> <gülüyor> tamamen Herif, bak, yani yarı O bak o iyileşme özelliğiyle bile bir troll. Tabii ki. Niye önce iyileşmeyi ile... patlattırıyor böyle? <gülüyor> Özelliği yüzünden de troll işte yani umarım o Deadpool'un iyileşme özel bir yerde yaşlandım artık biraz iyileşmem yavaşladı falan diye böyle bir akım girdi ve hala da öyledir maalesef inşallah ona bağlamaz diye düşünüyorum. Evet, öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Marvel'ın çok kritik yenilik yapıyorum diye sıçtığı bir sürü ya yapar geri alır, vazgeçer, yeniler sıfırdan başlar. Ben de severmişim de. Kaç yıl seninde yapıyorlar zaten. <gülüyor> Deadpool e vermeyin, evet, evet, Deadpool e zaten kapı Deadpool kafa biraz çalışıyorsa. Yani. <gülüyor> Onu da bok etme. <gülüyor> <gülüyor> yo, ben... yani yo, diyorum ben ben de severim ama yok Ben de Deadpool... şey adam abi çıkamayan adam <gülüyor> benim için o şey var ya meşhur videosu var ya. Fakir <gülüyor> abi çok iyi giriyor. Olduramıyor tamam. mu? <gülüyor> Bak hikayeler çok iyi. House of M, işte evet. gizli istila falan bunlar hep Bendis'in yani. Hı. Dark Avengers falan. Gerçekten iyi fikirler bu arada ama müthiş başlıyorsun. Böyle ortalarına doğru biraz Acaba. hani falan sonu bokasarıyor öf Yani. <gülüyor> evet toparlayamıyor. Hani tamam mesela bir tane de Ghost Rider var herife. Belli ki bu herif Vali, sıçıyor, sıçıyor deyince o devreye girsin. Tamam ben de yazsın gene falan. Belki de öyle yapıyordur herif. Yani başlıyordur, iyi başlıyordur. Sonra ama sıkılıp birilerine veriyordur. O birileri sıçıyordur ne bileyim. Ya iyi de gene kendi denetiminden geçiyor da hep bunları razı olup veriyorsa yani. e, o da sıkıntı evet, bence. Evet yani sonuçta altında onun imzası var. Toparlayamıyor. Şey gibi biraz. DC'de Jeff Jones gibi biraz. Ben Jeff Jones da öyle. Yani. Çok iyi bir fikir buluyor. Hatta çok iyi de saklıyor bir sürü hikayesinin içine. Ve çok daha ileride. 5 sene sonra yapacağı işi 5 sene önceden başlatıyor. Böyle aralara sokarak. ipuçları vererek. Çok iyi başlıyor hikayeye. Sonra birden eğer hikaye kalabalık bir ekipten oluşuyorsa sıçmaya başlıyor Jeff Jones. Böyle yapamıyor çok fazla Ama karakterle Black yapamıyor. Ama The Black Knight. Ha White State, Bright State sonu e tamam. Sonu sıçtı. Atılmamıştı. Işte, sonunu sıçıyor onu diyorum. Yani ben yani de istiyorum sonu sıçıyor. İyi toparladı. Ama Black Knight'ta bitmiyor ya hikaye aslında. Yani, ya bu biraz da bu arada bunları söylemiş şey Marvel'ı sanki babamın şirketiymiş gibi her bir sürelifin onayından geçiyordu yayınlandığı Tabii. bunlar sonuç olarak hani onlar layık görüyor bunu sırtına Marvel basıp yayınlamayı. Ya, i̇şte az önce Reston'un söylediği şey aslında biraz da bizim yaşlarımızda biraz ilerledikçe e... O konsept biraz da çizgi roman konsepti bazen de yavaş gelmeye başlıyor yani. Ama çok iyi yani. Hani beni, seni Çünkü onu tatmin seni, seni giriyorsun. Seni fikirle etkiliyor. Fikir çok güzel diyorsun Hı. sen. Ama ya yani fikir çok güzel de baştan aşağı böyle hakkı verilmeden işlenmiyor değil. Güzel de işlene işlene giriyor hikaye. Sonra sıçıyor. Hep aynı şey. Yani. Toparlayamıyorlar genelde. Ama o... Yani e çünkü öyle fikirler ki toparlanması da çok kolay şeyler. <gülüyor> Aynen. Bir de en şey, e az da bekle tabi Bu tarz ne? şeyler. Bir de yani. konuştuğumuz şey işte House of M'dir. İşte e, sen söyle. Lucky Night Brights Day. Identity Crisis. Identity cri Crisis. Ben ya. çok severim sonu rezayet. Sonu ben, yani. Sen de çok seviyorsun biliyorum ama ben sonunu da. şey anladım. ama. Bunlar yani Identity Crisis hariç bahsettiğim şeylerin hepsi event. E öyle ama Çünkü zaten onun için... Yani, yani, yani sen topluyorsun, bir ana hikayede topluyorsun ama sen o ama sırada da yanda devam e eden kendi de daha büyük oluyor var. Ama, ama yani yine de tamam da şimdi abi atıyorum her event dediğin her cildin evet 80 tane şey var. Farklı çizeri, farklı yazarı farklı yazarı. Vesaire, var. işte ne bileyim kuşatmanın Ghost Rider'ı var. Kuşatmada Ghost Rider yok. Tayin <gülüyor> evet, ee, olarak yani hikaye. Ya, ama ben mesela okumadım onu ama millet hep Marmara Çiğnik'in sayfası mesela Ghost Rider'ında basacak mısınız, basacak Hı. mısınız diye böyle aynen, merak ettim yine de okumadım. O da benim öküzdüğüm <gülüyor> aynı konu. Ama bir çok iyi bir hikaye olabilir mesela. Ama hani kim yazmış? çizgi romanda çizdi? Ghost Rider iyi ama zaten. Yani bizim Benim benim kişisel olarak tek derdim filmlerle yani bence. Çok Ghost çok Rider kirli. dünyanın en kul karakteri lan. Çok kul cool karakter yani. Abi düşünsene ya, Hellfire. Şey... Motosiklet, alevli Aynen. kafatası ve zincir ya. Aynen. <gülüyor> Bundan daha cool bir şey olabilir mi ya? Full Throttle seven herkesin <gülüyor> tapacağı bir karakter. Hayır Ka bir de Ayrıca... Faust. Faust'tan gelme hani şey, evet. ruhunu satma hikayesi şey, falan. Şey yani Vengeance'dan bir de Spirit of Vengeance. Adam hamına koyuyor evet. tabii. Yani Spawn'la da çok benzişiyorlar. Karakter olarak dediğim gibi işte Faust muhabbeti, götenin oradan da var. Hani çok derin mesela... de bir karakter aslında. Şey de var. DC'nin de Spirit of Vengeance'ı var. Ama herif şey, yeşil bir cübbe ve Clock donla geziyor. Yani. Bir onu ona bak, bir de Ghost Rider'a bak. Kalizma <gülüyor> herif ya. Ya Spirit'i ben severim ama... Bazı şeylerin hakkı hiç ona bakarsan... Kıyaslanmıyor. Marvel'ın da Batman'i var, Moon Knight'ı var. <gülüyor> Moon Knight'ı ama son dönem iyi lan baya. Marvel'ın... Marvel Bence hiç çok kötü olmadı zaten. Hani kötü diyeceğin dönemleri var ama hiç öyle rezalet olmalı. çok Batman'i var. Yani... Şeyinde yani var. Ya I, bunda her filmi Iron Man, man var mesela. Evet, Iron Man var. Spider-Man'de. <gülüyor> Daredevil var. <gülüyor> Daredevil'da, Spider-Man'de, Iron Man'de. Yok Spider-Man için de demem onun? Yani ben derim biraz. Aile mevzusu yüzünden mi sadece? Aile mevzusu durumu var. Ondan sonra işte e, ya de, long... dönemsel olarak orijin hikayelerinin sürekli benzeştiği bir uzun. Karanlık bir karakter değil mi Spider-Man şimdi? Evet. Ama şey hani karan... Batman'in sadece karanlık tarafını şey yapmıyor. Çoğunlukla öyle ama Batman. Şey olarak, bunu bir de daha önce konuşmuştuk galiba da karakterlerin oryantasyonu ile ilgili bir muhabbet etmiştik biz. Yanlış hatırlamıyorsam kahve eski Bazı karakterler vardır yataydır tamam mı? Yani panelleri, ıvırları, zıvırları. Çünkü hareket alanları ve karakterin akışı hep yataydır. Dikey karakterler vardır. İşte benim için Batman. Ve Spider-Man. Çünkü gotik ve yüksek bina yukarıdan aşağı bakan karakterler olarak hep aklımda kalmıştır. O yüzden çok benzeşiyorlar. Ki kendi aralarında da böyle şey göndermeler yaparlar arada sırada. Ee, sadece şey de değil aslında. Daha izole bir, yabancılaştırıcı, yalnız, yalnızlaştırıcı bir panel kullanımdır. Mesela dikey panel kullanım. Çünkü sadece bir karakter sağ vesaire. Hani o tarz şeylerde de çok benzeşiyorlar spider manle Batman. O yüzden ben iki karakteri de benzeşiyorum. Spider-Man de dediğin gibi hani Deadpool'un trolllüğüne belki ilham veren karakter olabilir. Çünkü Spider-Man çizgi romanlarında da bir sürü de şey var işte daha yeni mesela işte Marmara çizgiden çıktı fuar için. E, Spider-Man oynadı The Rhino'da. Gökten bir şey düşüyor. bu Umarım başka gezegenden gelen uzaylı bebek değildir falan diye koşuyor. <gülüyor> Öyle <taraf mı> yani? <gülüyor> bu Spider-Man'in komedisi benim hep hoşuma gitmiştir. Abi ben bu arada hani Deadpool evet takdir ettiğim çok günü olmasına rağmen bayıldığım bir karakter değildir. Hı hı. Benim için Spider-Man'i asla geçemez. Yani ben de Spider-Man'in espri anlayışını birazcık daha tercih ederim Deadpool'a kıyasla. Ama Deadpool'un bulunduğu durum, yani durum komedisi, ögesi başka hiçbir karakterde yok. Evet canım. Ya Deadpool <gülüyor> biraz daha şey gibi. Hani Spider-Man'den, Spider-Man'in boku çıkmış halini istiyorsanız bu ürünün Deadpool <gülüyor> <gülüyor> denilebilir <gülüyor> yani. şey, Mutanta falan diye yani. böyle yani. <gülüyor> ee, Ne bileyim abi Deadpool. Ya bir de çünkü şöyle bir zorunluluk geliyor. Çok tutan karakterin bir yerde ölmesi gerekiyor ya. Yani, yeniden illa bir yerden e, aslında tırnağı sağlam kalmış olduğu <gülüyor> falan diye bir saçma sapan bir şey bulup yeniden diriltecek olsam bile bir yerde adam gibi ölmesi gerekiyor. Mesela onu Spider-Man'e beceremediler. The other hmm. çalıştılar ha. ve hiç olmadı. Herif iskelenin altında kozaya girip kelebek olarak çıktı diye. <gülüyor> <gülüyor> saçma sapan şey ne oldu? O ben bıraktım gibi. onu da. Doktor Octopus'la yer değiştirdikleri. Süper bir muhabbet. Evet, işte. Geri döndü. Döndü mü? Dön, dön. Dönmez mi koca Peter Parker? Koca Peter Parker. belliydi zaten. Ya, belliydi yani. de bir ara onun ruhu da kaybolmuştu ya. Evet. Döndü döndü. Abi şöyle bu Marvel'ın işte ben hep söylüyorum Marvel denemekten çekinmiyor. Olmadı tutmazsa reset atıyor. Ee, Super Hero tutar gibi oldu. Ya Dandy Dio o konuda kendine çok güvenmişti. <gülüyor> Acayip güvenmişti yani. Ee, Denslot. Çok güvenmişti kendine o konuda. Çok da küfür yedi herif. Hatta işte sosyal medyayı bıraktı herif falan bilmem ne. Peter Parker'ı öldürüp hani yerine hani... Dok doktor Oktopusu <gülüyor> Spider-Man yapıyorsun falan. Ama şey bence mantıklı bir geçiş yapmıştı. Ben bence beğenmiştim. Bence eğlenceliydi. Yedi, yedi ilk beğenmiştim. Birkaç sayı. Superior'da evet. Super da hani böyle birkaç böyle 5-6 sayı gayet de beğenmiştim. Çünkü kötü, kötü bilim adamı Piet, işte evet, Peter yine vardı. Şey o gözlüklü şey eldivenli. Ya yani, abi şimdi Doc Ock'ta da herifin anıları vardı. O hmm. yüzden de aslında biraz da e, istemeye istemeye Darkside'dan işte evet, diğer trailer'ı. Evet. Bir anda şundan bahsedeyim. Daha ismini ben. İşte, son bir ben. günde Mercen'le en son işte şeytanla evet, anlaşma mi? yapıldığı evet. sahneyi bile daha tam sindiremezken yepyeni bir gün işte Peter istemeyeceğin ama birbirlerini hatırlamıyorlar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani sen daha o şeyi sindirememişken işte bakın aha da onun beynini aldım buna gudum. Hadi buyurun. Ne <gülüyor> şeklinde? E daha sonra daha da boktanını yaptılar. Yani mercan gitti manken oldu bilmem. E, sonra çocukları varmış oldu yokmuş olduğu biri Ananı mı herifler ya denemekten olmuş. denemekten Spiderman Ya Spider-Man burada en çok harcadığı hani hiç düşünmeden skip skip attığı bir karakter olabilir gerçekten. Evet, ne kadar harcarsak harcayalım çünkü Spider-Man. Ya bizim mesela ben yani. şimdi The Essential'ları oku desen ki çeviriyorum da evet ama biz hani aslında onları okuyarak sevdik. Ee, ve bu kadar bir şeyler deneniyordu ama oynanmıyorlar Morbius'un çıkış hikayesinde işte ulan yeter sikerim Spiderman'i deyip kendine formül hazırlayıp vazgeçiyorum artık diye çip ha siktir altı kolum oldu diye böyle <gülüyor> <gülüyor> olsana da bir de Morbius'la teknede ha siktir Morbius oldum diye bununla aynı eve giriyor falan <gülüyor> bunlar kabul edebileceğin şeylerdi şimdi hiç olmuyor yani olmuyor ya. Yani. <gülüyor> Oha menakoyim dört kol daha çıktı WTF mate Hayır dört tane daha kol çıkarmışım bir maskeyi çıkar da bak anladın mı hala maskeyle <gülüyor> Az siktir diye bir ailenin karşısına geç ya <gülüyor> şu delikleri de dikmek lazım <gülüyor> Yine masraf çıktı diye. Ama bu arada Dağdır demişken o Da Vinci çakması kapağıyla da çok gerçekten iyiydi. muhteşemdir yani. Çok iyiydi kafa. Çok iyi. Ya Doğadur da o kadar da bu katılması hoşuma <gülüyor> gitmiyor benim çünkü çok duygusal bir hikaye lan. Ben seviyorum biraz da sanki o hikayeyi. Hangi hikaye? Dağdır, Spider-Man diyelim gelmiyor. şu oluyor. Morbius sorunu şey Mor Morbius'u değil evet. miofilinal? Morbius sonrasıydı, değil mi o hikaye. Evet evet. Morbius'la dö dö dö dövüşlerinde inanılmaz derecede yer ama efsane dayanken yani böyle onda bir şey mi baktan başın düşünmendi hikayenin? Bir şey mi deniyordu gene kendi Galiba, de? ben de çok Abi herif şöyle oluyor. Bu herif böyle ha yok inanılmaz bir dayak yiyor işte morg'a yatıyor. İşte Mary Jane ağlıyor. Tony Stark geliyor gene falan. Herif, bu, a, Stark Tower'da göz, mı? Gözü hikayesi orada değildi değil o. Yok. Avengers Kulesi'nde herif inanılmaz dayaklar yemiş haliyle yatarken bunu bir odaya kapatıyorlar falan. Herkes Mary Jane'i teselli ederken haşuruşur bir sesle geliyor. Bir dalıyorlar. Peter'ın şeyi var abi. Bu beden var. Boş deri. Cam kırılmış. Herif gidip iskelenin altında kendine bir koza yapıyor. Kozanın içine giriyor ve yepyeni bir Peter Parker olarak çıkıyor. Yani beni baştan yarattınız. Neslihan Yargıcı geriye öyle morlu pembeli bir kostüme geçiyorum. Ya gidiyor siyah bir kostümle çıkıyor olarak. Bunu bir de Avengers hikayesi olarak mı yaptılar? Spider-Man hikayesi bu. Bu yok tamamen Spider-Man hikayesi de şey işte. Ekiyorlar şey yani hiçbir zaman Avengers'a tam üye olamaz ama başı çok sıkıştı mı Avengers hemen bir hop gelir ya. O onlardan bir Mary Jane'e bir Peter'a bir şey oldu diyemiyor orada Tony Hakikaten ya yazık lan çocuğa. Ama Spider-Man şey ekip üyesi değildir abi. Ben Hayır ama kendisi için her zaman çok isterdi, kimse istemez ya <gülüyor> Tamam ekip üyesi değil ama herif becelemediği için falan da değil yani. Değil evet. İstemediği için de değil. değil. Yani... Karakterin yapısı o abi. Hayır herif istiyor bir de. Herif tek tabanca olmayı istemiyor ki aslında. İstemiyor hani Ben sadece, tek tabancayım falan diyen yani Wolverine sadece değil Sadece ben <gülüyor> yani belli House of M şeye kadar e, Civil War'a kadar Tek dertleri sen niye maskeni çıkarmıyorsun? çıkardım olarak, al, al. Çünkü <gülüyor> yenge <gebermiyor> amına koyayım. Al. Çünkü Mayenge gebermiyorum amına koyayım. Bir geberse. Evet, Hayır evet, ya, koş. <gülüyor> Avengers'ın Peter Parker'da, da Spider-Man'de tek derdi bu olabilir mi ya? Niye sen maskeni çıkarmıyorsun? Bu arada Nick, Nick Fury'de de var. Kim nedir? Git evet, ona sor koyayım. Çok merak ediyorsan ya. Yani. Biliyor hepsini ya. Yani. <gülüyor> Lan bizi bile tanıyordur. <gülüyor> Çıkardı maskeyi sonra aldılar mı? O yine de... Abi işte gibi. ama mesela şeyi... E, iç Savaş Bendisliği değil mi Millard'ı? Millar. Değil. Ha. Şey, Mark Millar Mesela herif onu çok iyi kullandı. Hani 60 yıldır herifin maskesinin bir türlü çıkmayışını ve bir dünyaya basın toplantısı şeklinde ağlı al, namına koyayım, al, ben Peter Parker'ım diye. Hatta işte Jonah'nın da hemen akabinde bayılması... <gülüyor> Love'ı bizim Peter'mış ya. E abi işte şimdi bir de... O var, kesin şey yüzünden bayılmıştır ya. Bu herife verdiğim para. Yazık Bedav, Bedavadan para veriyormuşum şimdi. <gülüyor> şimdi Spidey diye bir seri var mesela. Herif şey yine baştan bir origin story var. Tekrar başlıyor günümüzde ama. Mesela herif işte dövüşürken hop selfie çekip Instagram'a atıyor falan. Ben Hı. mesela neyle para kazanacak? Onun için fotoğraf satmasıyla bildiğimiz bir arkadaşımız olduğu için. O tekrar şeye dönmedim ya? Bilim adamı olmadım. Süperyör de bilim çok, adamıydı. Çok, <gülüyor> ya orada şaşırtıcı değildi bilim adamı olması yani. Hayır hayır ama yani Dockok girmeden önce de bilim Hı. adamıydı. Çünkü o Think Tank'in içindeydi ya. Rezichers'ın zımbırtısıydı değil mi o da? Evet. Rezichers'la gerçekten benim için overrated'ın önünde gelen biri. Aynen yani. Reed, Richard, Marvel evrenini siken adam zaten. Sürekli bir bela açıyor. Başka evet. hiçbir olay yok. Rezichers bir de, de, şey. <gülüyor> bir kere <gülüyor> de <Apple 2>. o, <gülüyor> otur da kansere çare bul. Değil mi bir kere de? Yarabbim. Zaten tersinde. Ya Marvel'dağın ilk Hulk Hulk birinci sayısında şey muhabbeti var. Koby Sumol Dursum adı Shield karakteri kimdi? Maria Hill. Hı. Maria Hill geliyor Halka. Beniradır. Beniradır. Bruce Beniradır. Geliyor Maria Hulk. Maria Hill'e Maria Hulk'a. <gülüyor> Folk şarkıcısı. Değil mi? Ha diyor ki yani <gülüyor> sana bir laboratuvar vereceğiz muhabbeti açılıyor. Bunu diyor, ki... diyor ki ya sizin elinizde zaten şey var işte ayrımım var işte bilmem ne var falan filan bu adamlar da bilmediğim falan ama diyor ben gerçekten hani bir hastalığa çare bulabilirim size diyor. Bir hafta içinde kanserin çaresini getirebilirim size. Bana daha büyük şeyler tanıyın hani. Herif geliyor bana diyor ki insan gibi bir laboratuvar yapın yani. Diyor ki ya sikeceğim artık anasını satayım diyor tamam ya yani, mı? Yani. Ben de bilim adamıyım. Ben de bilim adamıyım. Merhaba yani. Hepsini de cebimden çıkartırım diyor. Ama benim ne olarak tanıyorsun diyor? Dünyaları yıkan yeşil dev adam olarak. Yeşil, ayu. Ha. Ben ayu değilim diyor yani aslında evet. bu. Bu arada Vadif serisi de Venom'un çok iyidir. Halka yapıştığı. İyidir, evet. e, okumayan varsa CBR'si, Torrent'te var diyerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Korsan'a teşvik. <Evet. gülüyor> Birisi de bassın o zaman kardeş. Değil mi? Yani. Abi bunlar <gülüyor> çok şey e, mesela zalim altılıyı insanlar okumak için almıyorlarmış. Ben onu keşfettim. Hmm, Klasik evet. Spiderman sayısıdır. Rafım doğru, Rafım Sinister Six. Evet, Aynen öyle. Bu arada Sinister Six filmi çekeceklerdi, vazgeçildi sonunda. Vazgeçildi. O. Ya Sony çünkü toplu işi beceremiyordu. Hayır. Sony eğer heklenmeseydi muhtemelen devam ederdi. Abi şey... Sony bunu bir kere denedi. Yani Venom'la sende bir araya getirdi, olmadı. Yok yok. Yani Amazing'de deneyeceklerdi. İşte biliyorum canım kıyafetlerini gördük ya zaten hepsini. Ama, bir... ama o heklenme Six... olayı çok dev olaydı yani. Yani bize ifşa edilen işte WikiLeaks'e düşen kısımları hariç dev olaydı yani sonu için. Bir sürü adam attılar, kestiler falan filan projeleri durdu. Spider-Man'in tekrar Marvel'a geçişinde de yani çok çok çok büyük rol oynadı. Ben o. vallahi aşk kesemiyorum Marvel'ın. Mesela eğer bir Sinister Six ya da iki tane düşmanı bir araya getirecekse bile onu çok daha iyi yapacağını düşünüyorum senden. İşte ama dediği gibi %5'ine razı olacak durumda sattıktan sonra telefini müdahale edin. Dışarıdan ben oturup ağladığını düşünüyorum. Bütün Hayır, şu anda falan yani. şu şöyle dandik mi? bir olay var. Şimdi sen Marvel'sın Spider-Man'i yaratmışsın. Götünü tutuştuğu için satmışsın. Ve sattığın adam sana geri kiralamış. Sen bu Spider-Man karakterini Civil War'a koyacaksın diye Sony yöneticileri gelip sen bizim lisansımızı nasıl kullanıyorsun bakalım diye denetleme yapıyor. Öyle sikik bir durum var. Hmm. Yani Spider-Man'i bile yine istedikleri gibi kullanamıyorlar ki. Yine bunu da demiştik galiba. Sen koca Marvel'sın. Hatta artık Disney'sin. Ver parasını al kardeşim. Ben olsam hayatta vermem. Ben Sony olsam hayatta vermem. Böyle yapıyorlar işte. Hmm. Ya süresi dolmak üzereyken yeni seriye giriyorlar. İşte tekrar yenileniyor falan. Ya Sinister Six ile ilgili şöyle bir şey var ama. Drew Goddard yapacaktı bu filmi. Ve hani Cabin kabininde the, the Boots'un yönetmeni bilmem ne falan. Hayır. Hani ben bayağı iyi bir iş bekliyordum ondan yani. Her, herif Daredevil'u bıraktı. Netflix Daredevil'u evet. bıraktı. Spider-Man sinirsiz six yapacağım diye gitti. Bir bok yapamadı. Geri döndü. Yani bu şeyle beraber şey de şey gibiyle, ee, Şu an Scorpion'la Limitless'ı yapan ekip. Yine Marvel tayfası var ya orada. Joss Whedon ekolü. Hmm. Drew Goddard zaten kanka hmm. herif. Joss Whedon ekolü. E zamanında Buffy'de beraber iş yapmış Marvel'cılar işte yani. Vallahi <gülüyor> mı? İşte diyorum ben Sony'in ne fiyat içerse bitsin Spider-Man'imi geri alırdım şu saatten sonra. Ki Disney ben Sony yönde... olsam var ya Disney'in yarısını verseler o zaman verirdim. Yok abi bir yerde hani biraz da erdemli bir davranıştır. Ben buna 5 tane film çektim. 5'i de olmadığı kabul etmek. 5'i de olmadığı kabul etmezsin abi. Yani sonuçta Spider-Man filmi olarak Şoktayım. milyara... Milyarı geçmiş iki filmim var. Milyara yakın iki filmim var. Yani abi Amazing'ler bekledikleri kadar... Sam Raimi filmleri kadar bir şey yapmadı ama yine de yap. Bence onlar iki... da fenler beğendi hani. Evet. İki Amazing'de de Raimi'nin bütün filmlerinden iyiydi. Tabii canım Kesinlikle işte fenler beğendi hani. O yani bir sıkıntısı... zaten şey var işte mesela. 95'li çocuklar bu arada biz ben mesela bu kadar itin götüne sokuyorum ama 95'li 93'lü çocuklar falan o ilk üçlemeye efsanevi Spider-Man e, falan diye bakıyorlar. O da ayrı bir konu. Ya ben sadece gerçekten beğenebileceğim bir Spider-Man filmi izlemeden ölmek istemiyorum. <gülüyor> yani bu yeter artık. <gülüyor> ama yani o <gülüyor> Amazing filmleri Gwen Stacy'yi dirilterekten Marvel'a çok büyük e, sevap işlediler. Tabii <gülüyor> ki Ki yani, e, e, e, Emma Stone'u oynan. Monston. Şeyi de verdiler bu arada. Ölüm sahnesinin o evet. dramatikliği de. Evet, çok da güzel. Gayet güzel verdiler. Evet. Ama ben şey sesini ayrıca beklerdim o meşhur boyun kırılma hmm. sesi var ya çizgi olandaki. Evet. Ama onu da şey olarak verdiler. Kafa çarpıyor betona. Abi iyi de hani çarpmaz normalde ve o şeydir. Hatta ön sözünde de yazıyor o cildin. Hani orada bir efekt var. Böyle klip evet. mı bir şey. Hani onu oraya kim ekledi onu bile bilmiyoruz ama evet. hani zaten bütün olayı bitiren de o efekt orada küçük bir tane. Şurada evet. efekt yani. Bir şeyin kırıldığını belirten. O artık omurga mı, boyun mu? Hani hı hı. bu arada tabii bin bir tane şey. Zaten o yüksekten düşerken korkudan ölürsün amına koyayım falan tamam, diye o böyle var. Ama o, evet, o, o efekt noktayı koyuyor. Yani. Yani. Ama o, o bence o kafayı, kafayı çarptığı sahne onu veriyor bence gayet. Çünkü hı. aslında tutuyor yani şey zaten A'nın el gibi oluyor ya. O sahne de çok güzel. Bu arada evet, İyiydi. Tam bir sömürü sahnesi evet, bu evet. arada. Duygularınızı <gülüyor> yakalıyor. <gülüyor> böyle, böyle. Yani tam böyle ha tam düşmeden yakaladı diyorsun. Tam çünkü şu kadar boşluk kaldığını görüyorsun. Sonra kafı geriye doğru gidiyor, yere çat diye çarpıyor. Aslında diyorsun yani. Evet. Bence gayet şeydi. İyiydi de. İyiydi o gibi. filminde elektrosu gerçekten rezildi. <gülüyor> yani orayı da dublajla e bağladılar. Onu da seven çocuklar var. Işte. <gülüyor> i̇yi de elektro elektro yani. Aa, yani elektro elektro da yani sonuçta bizim çizgi romanda okuduğumuz diğer kötüler çok mu daha karizmatik? Değil aslında. Ben şeyi severdim mesela. İlk üçlemenin ikincisi miydi? Autobot. Hmm. İkincisi mi? O mesela Autobot. Ama o herif çok büyük oyuncu ya. Herif çok da güzel oturtmuştu. Yani film gene çok kötüydü ama o herifte. De... Ama bence şey yani Remy'den daha iyi yönetti Mark. Webb. Amazing. Bence de öyle. bence çok iyi. Çünkü hakikaten çizgi roman da, yani splash page kullanımı inanılmaz iyi herifin. O New York Times Square sahnesi vesaire tam çizgi roman double page, splash page görüyormuşsun gibi. Hisse veriyordu o. Evet. Aslında mesela hala çizgi romanlarda olan ve filmlerde hiç kullanmadıkları bir şey var. Polisin biri hani Spiderman olayı bitirmiştir polis gelir. Bunu tutuklamaya çalışır polis. Ateş fatal edilir yani. herif ayağınıza koyayım der, gider. böyle. Onu çok fazla işlemiyorlar. Bir o. Ama i̇kinci filmde. Ama İkinci filmde o arabada herifler dalgınca <gülüyor> geçe evet, geçe yani. O kadar böyle. Üç saniye yani. Ondan sonra inşaat işçileri vinçleri hizaya getiriyor. <gülüyor> Sen benim kızımı kurtarmıştın. Bak ben de buradayım diyemem. Ama yani Spiderman'in öyle bir şeyi vardır ya. Hani medya sevmez ama halk kahramanıdır durumu. Gönüllerin şampiyonudur arkadaşlar. <gülüyor> işte. Evet evet. Yani ultimate underdog yani herif. E i̇şte Deadpool'da tam tersi baskın <gülüyor> karakter ve al, hakikaten dediğim gibi al sana zımaradan çıkmış Spider-Man şeklinde bir adam. De hani bazen okurken Deadpool'u şöyle yeter artık bir taş yak geçme hani bir şey yap burada da. Çünkü işte orada savaş oluyor herif açmış oh. göreyi oyun oy, cep telefonla falan artık tamam abone koyayım yani yeter. <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim ben öyle durumlarda ben de kapatıyorum süzgü <gülüyor> romanı. Canım e Onu şey tekrar şey Abi Ama yani para getiriyor. Hani getiriyor. iş yapıyor. E bokunu da çıkarıyorlar dediğimiz gibi. İşte Gwenpool'dan tut. Böyle garip garip olaylara falan Dog giriliyor. Dogpool. Dogpool'da Dog bir sıkıntı yok. Deadpool Dog, Ports, bir sıkıntı yok tabii ki. Gwenpool'dan bahsediyor. Yani ben tutturdum. Deadpool'un zaten millet bayılıyor. Al sana Gwenpool. Hani... Onu da tutup bilmem hangi Avengers'a sokar mı artık? Ben bunu bir yerde söylemiştim. Yani şimdi DC'de bir Harley Quinn hype'ı var ya. Harley evet. Quinn'i coşturuyorlar. Millet bayılıyor bilmem ne. Ben de seviyorum. Ki bunu. oyunlardan sonra oldu aslında. Evet. İşte Marvel'da bir Harley Quinn yok. Yok yani. Yok. Düşününce. Şimdi Harley Quinn de gerçekten DC'nin troll trol karakterlerinden biri. Hatun, evet. dişiliği de. Var. Hepsi var. E Güvene de öyle bir şey... Üstüne giydirdiler ve oldu yani. İyi de Dur. Harley Quinn'i ne bileyim ben. Ya bazı şeyde bırak o, onun kalsın. Ha, uğraşma üstüyle. Yani Injustice Harley Quinn'i de işte dantelli donu meydanda hmm. dolaşan. Hani trollü trollük de e, tamam. E, götün meydanda zaten dolaşıyorsun. Bari dantelli don olmasın <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> yani. Biraz bokunu çıkarıyorlar. Ya, Wonder da bir panel var abi. Wonder Woman uçuyor. Uçarak gidiyor böyle. Hı <gülüyor> hı. Yani dikdörtgen paneli ortaladığını düşün Wonder Göğüsleri panele sığmamış. Herif öyle çizmiş. Demiş ki Wonder göğsü kolundan uzundur. Bunu demiş. <gülüyor> yani sen, sen bunu böyle düşün demiş. Birkaç panelde de gıdısı var. <gülüyor> hani e, ne bileyim biraz bu titsenes olayını bazen maalesef işte bokunu çıkarıyorlar. Evet. Evet, satıyor çünkü. Satıyor da abi, ge yani bu kadar değil. Ya, Miss Marvel yani. mesela Wonder... benim için en hani Madem onun tit senesinin en başarılı örneklerinden biridir Miss Marvel. artık, Değil, artık Müslüman kendisi. E, tabii canım. <gülüyor> Kamala Khan'dan bahsetmiyoruz tabii evet. şu an. E... kullanmıyorum çünkü Miss Marvel Aynen. oldu çünkü kendisi. Evet. Evet, Ama o mesela Marvel'da Mar Mar Mar benim titsenes olayından bahsettiğimi sanıyor olabilir. <gülüyor> Miss Marvel'la hiç Miss Marvel'dan ziyade sanki Spider-Woman'dı gibi. Değil mi? Evet. evet. Bana sanki öyle geliyor. Yani... Ya spider da biraz eziktir. Hatta en başında şimdi neydi o tekerledi, sandalyedeki şey falan. Mesela onu falan yok ettiler. <gülüyor> e dersin. De. Spider-Hum'un sonradan çok tahşeşikli bir karakter yaptılar. E bir şua atar, bir saat bayılırdı o ilk çıktığı zaman. E öyle. Yani tek atılmık şua'sı vardı yoksa dayak geldi yani falan. Bariydi. Bence de dünyanın en tırt karakterlerinden biriydi. Sonra onu kötü adam yaptılar falan filan. Gereksiz bir kadındı. Ve niye bu kadar büyüdü bilmiyorum ben. Abi çünkü e, bir ben de, de şu var. Spider Woman çünkü. Spider. Mesela bir, bu arada dört tane falan Spider Woman var. var. Özellikle villain olan. Hani bu aslında iyi olan yegenli Spider Woman. O da çok tıksızdı. Yanında tekerlekli sandalyede sidekick falan vardı. <gülüyor> e, o, o herifi mesela direkt yok ettiler. <gülüyor> Ondan sonra tabii herifmiş meğerse sıkıntı. Herif yok olunca hatun kendine geldi. <gülüyor> e şey de vardır. Bak şimdi unuttum. Tarantula ha. Hmm. Çizmelerin ucundan şey çıkıyor abi. Zehirli ok. Tarantula herif böyle uçan tekmele geliyor, ağzına sokuyor böyle. Bu arada çok da eğlenceli bir macerası vardır Spider-Man'de. Hani üstüne gitsen gerçekten filmini bile çekersin. Evet ya. Adım abi ya. bak Spider-Verse aslında hani hekecin yani çocuklara ne mal kakalayabilirim üzerinde kurulu bir evren olduğu için o kadar çok saçma şey var ki Spider-Verse'nin içerisinde. Ya insanların çok dalga geçtiği, benim çok beğendiğim yine bir Spider-Verse karakteri var aslında. Aranya diye. <gülüyor> ee, Ama Aranya şey değil mi? Latina bir hatun. Evet. Kızı Küçük. olan. Yok Kız kız çocuğu bu zaten. Baya böyle 11-12 yaşında <gülüyor> falan. Ha, olan kız... dev gözlü onu ben seviyorum da o şey değil miydi alternatif e... değil aslında dünyada adam... Peter'ın a... kızı. Ha, evet, öyle yaptılar. Şeyde yaptılar işte. Old Man Logan'da yaptılar onu. Ha. Adını Aranya demediler ha, evet. ama o oydu yani. Ha, Neyse. Okay. Ya, Spider Girl dediler ona. Hmm. Aranya bildin Latina hatun hmm. hani işte babası polis galiba. Çok net hatırlamıyorum. Şeyin onu. öncesi değil mi bu? Ne neydi? Zence Latino Spider. -Man. Evet öncesi öncesi oh, bayağı öncesi 10 sene öncesi yani. Milo, Milo. Milo'nun öncesi. Yani hani ben sevmiştim mesela o karakteri. Eğlenceliydi de Hı -hı. ve Spider-Man'in dişi hali gibiydi. Güzeldi yani. Olur. Ama ben o saçmalıklardan Bravo. bahsetmiyorum ya. Ben bildiğin o... Ne? spider işte zaman ve mekanı yöneten bir tane dev, yaşlı örümcek Madam Madame Web. Ha. Web ve Eccuris'inden <gülüyor> bahsediyorum. Madam Web ya. Evet o benim için pek şey değil. Ya. Spider-Man'in kötüleri de komiktir yani Ryan odasından şey Vaulturuna kadar çok üstü mesela Vaultur'un kötü yapsan çünkü herif aslında hani şey değil Hem bir Ryan'ın yanında bile aslında sünepe bir karakter Vaultur fakat bir işte Baxter bir herife biraz zeka. hapishanede bile Shawshank'in içindeki kütübağinci rolünde atölyede tak tak kara hadi ben kaçtım hesabı falan böyle. <gülüyor> Şey var yani abi işte herif hala ilk yarattığı düşmanlardan biri Gr Green Goblin öteki işte Sandman falan. Hala bunları satıyorsun yani geçmişsinden 60 sene ve bu işte yepyeni bir günle başlayan seride de tutup gene normal Osborn'a bağlandı iş. Çünkü olmadı bir şeyler deniyor yeni karakter yeni bilmem ne yok olmuyor onun gibi yapamıyorlar yani ben niye deha demiştim. Bunun için Hakikaten zaten. son dönem çıkan gerçekten yaratıcı kötü adam var mı? Hadi çünkü kahramanları silip baştan yaratamıyorsun var. çünkü. Mr. Negative'i üstüne yükleniyorlar işte. Hem perden iş çeviriyor hem de inner demon'lar var. Bilmediğim için ha. soruyorum gerçekten. Birkaç tane sayabilirim. Birincisi bence son belki 10 senedir iyi veya kötü karakter yaratabilen tek insan Mark Miller. Mark Miller. İkincisi de Scott Snyder. Ee, Snyder Talon'u ve oğulları yaptı. Kötü adam ve kötü karakterler istiyorsan hı hı. onun üstüne de yapmaya, yeni kötü karakterler evet. yapmaya devam ediyor. O konuda bir sıkıntı yok. Birincisi onlar. Yani Snyder'ın yarattığı kötü karakterler. İkincisi de mainstream'in biraz daha dışında yine Mark Miller'ın işi olan Nemesis var mesela. Aslında bildiğin villain yani. Ama çok da bildik ya. bir hikayeyle villain'a dönüşmüş bir adam. Hani karısını ve çocuklarını öldürürsün o da siktim ananızı diye hani Punisher, Punisher kafasına döner. Ama bu herif çok daha sert. Yani Punisher'dan daha sert olabilir mi falan diye düşünen varsa alsın okusun, görsün nasıl daha sert olmuyormuş. Nemesiz inanılmaz. Yani herif Punisher gibi hödük de değil. Çok ciddi hani böyle Old Boy filmindeki gibi planlar yapabilecek derecede hmm. pis bir herif. Hani çok spoil etmek istemiyorum aslında. Old Boy demem bile biraz spoiler. Nemesis o açıdan çok acayip bir karakter ki baş karakter yani hikayenin baş karakter aynı zamanda. Hayır, sonuçta yani bana göre tamam sen hikayenin ana karakteri olarak Batman'i, Superman'i, <gülüyor> ne bileyim Spider-Man'i, Iron Man'i bundan sonra hani tamam yazarlar değiştikçe birazcık oradan birazcık buradan kırpıp yeniliyorsun ama yazar olarak yaratıcılığını konuşturabileceğin en bariz noktalardan biri buna yaratacağın düşman karakteri diye düşünüyorum. Ben sana en... Ki Snyder örneğinde de çok hak veriyorum sana. Yani Talon ve Court of Owls mükemmel değil. Mükemmel diye. Sıfırdan yani. yaratılmış ve ona rağmen hiç sıfırdan hissi vermeyen Aynen. Çok, çok iyi bir konsept. Ama yani. Spider-Man deyince mesela ben çok da takip etmediğim için mesela bana orijinal bir kötü sanki 10 yıllardır yokmuş gibi geliyor. Benim gördüğüm en orijinal kötülerinden biri yani bir faskülde kaldı bildiğim kadarıyla. Benek diye çevirdiler de herifin gerçek adını bilmiyorum. Herif beyaz üstüne siyah puantiyeli bir kıyafetle Kortala çıkıyor. Kortal açan mı? Evet abi. Evet. Herif inanılmaz ciddi. Görünüşü çok komik. Olay çok komik. Saldırıyorsun herif bütün benekleri havaya atıyor böyle. Buradaki benekten hmm. kolunu sokuyor sen yumruk yiyorsun. Ulan vay aman okuyayım. Sen sokuyorsun bir yerden kendine yumruk atıyorsun falan. Bence üstüne oynansa... <gülüyor> Muhteşem <gülüyor> olabilecek. Verve inanılmaz ciddi bu arada. Mesela Spider-Man'in bir tane şeyleri geçmedi. O herif galiba hani, e, çizgi romanlarda ne kadar kaldı bilmiyorum ama Animated Series'de de vardı. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsun. Ben oradan hatırlıyorum çünkü onu. Yani bir çok... Venom'u olabilirdi spider -Man. Çünkü yapacağın hiçbir şey yok. Yani sanki e, Spider-Man'de en son yaratılmış orijinal düşman Venom'muş gibi geliyor bana. Yani bu konuyu da yine Deadpool'a bağlayacak <gülüyor> olursak ki ben bağlamak istiyorum biraz sanki. Bağlayayım da sonra yavaştan bitirelim istiyorum Deadpool hikayesini. Deadpool'un da mesela Deadpool'a özel pek bir villanı yok. Genelde Spider-Man'in villanlarıyla uğraşıyor. Yani bir de öyle bir durum var Deadpool'un. Abi e, çünkü şey olayı komik. Ya da hani şey ortam ortam e, kötü, X-Men kötülere. Kötü oluyor, oluyor falan. Hani, ne bileyim, çünkü yanlıca yani yapacak bir şey yok. spider villanları Marvel evrenindeki çünkü üstüne en çok düşünülmüş de yaratılmış hani özene bezene <gülüyor> yaratılmış adamlar yani. Ve Deadpool'u onun yanına koyman ne bileyim bir Carnage'a karşı koyman mesela. Carnage'ın da çünkü aynı şekilde inanılmaz derecede harcandığını ve adam gibi bir önlerine efsane olacağını düşünüyorum ben. Carnage evet. Ben mesela Jim Carrey Carnage fikrini çok sevmiştim. Evet. E, bu arada o zaman onu da not olarak düşüyeyim. JBC yayıncılığın bir sonraki yayınlayacağı Deadpool hikayesi Carnage versus Deadpool, Deadpool versus Carnage hikayesi. Deadpool, Carnage'i öldürüyor olarak çıkabilir. Şaşırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Carnage hakikaten çok harcanmış ve çok şaklaban yerine konmuş bir kötü. Halbuki çok ciddi kötüdür yani. Evet, yani potansiyel çok yüksek. Evet. Abi Eddie Brock fotoğrafçıdır. Kredus kaseti zaten hüküm giymiş bir seri katildir. Ve evet. sen buna Venom'dan çok da vahşi olan Venom'un çocuğu olan Karnıcı koyuyorsun. Çok ciddi, bu arada Amazing serisinde hani bayağı sağlam maceraları da vardır ama piş etmeyi tercih ettiler. O simbiyot olayında bir de yeşil simbiyot var, değil mi? Yani toksin. Sabzıros korpuyorlar. Topuz olacağım üçlü. <gülüyor> bir de beyaz mı var? Simbiyot? Anti venom var. Bu iyi benim. Bu <gülüyor> hak <yolunu> bulmuşum. <gülüyor> yani, yani yani beyaz olan anti venom, şey diğeri de toksin. Ben şeyini de hiç sevmemiştim bu arada. Ne o? Bağlayamıyorlar ya Deadpool'a. Götümü yırttım burada olmuyor <gülüyor> Bunu da söyleyeyim de içimde kalmasın. <gülüyor> bu asker Venom tripleri vardı ya. E şu an Denon. Denon. Flash. De Flash değil mi? Flash ya. Thompson savaşa hmm. gidiyor. Bacaklarını kaybediyor falan filan. E, abi hep şey Flash'ta hep Peter'ı ezikleyen ama sonra işte kendi adam olamadığı Peter'a Götünü yiyeyim ayağı yapan adam olunca ona da bir atraksiyon gerekir Savaşa gidip <gülüyor> bacaklarını kaybetti. Yani Venom'un çok dandik bir kullanımı gibi geliyor bana. Abi mü Harcamaya korkmuyor çünkü Marvel. Ben bu arada katılmıyorum. Flash Thompson'ın Venom olduğu hikayeyi ben sevmiştim. Hatta e, yazarı hiç sevmediğim bir yazardır ama o hikayeyi beğenmiştim. Bu arada Flash... Bir double hikayede, Spiderman hikayesinde, Stone'lu bir hikayede olabilir. Abi o da hiç gündeme gelmeyen mesela Tombstone'da çok efsane bir adam. Ha, bir abi. Abi, şey, Deadpool kapışıyor bir hikayede mesela. Stone'u seviyorum. Flash Ve... Thompson niye Flash'ın yuvanını aldığını anlatıyor. Yani erken boşalıyormuş yani. O yüzden. Evet Flash oymuş. Amerikan futbolu falan değil. Direkt erken boşaldığı için <gülüyor> evet, Flash abi, Thompson. O yüzden, o yüzden Flash bir şey. Ben İyi Solomon Grandi'yi <gülüyor> de daha çok kullansınlar istiyorum. Solomon dediğim Süleyman mı? Tabii Süleyman. Süleyman <gülüyor> Grandi lütfen şey yap. Bizim Sülü. Tabii canım. Süleyman. Grandi. Süleyman Grandi. <gülüyor> <diye. gülüyor> Yürümekle yollar aşınmaz diyeceğim. <gülüyor> Salomon Grandi'yi de daha çok kullansınlar istiyorum ben mesela değilse de. Yani konsept olarak güzel de çok da bir karakter değil. Abi Tombstone bir de bu arada şeydir hani Spiderman villain olarak görürsün ama aslında Joe Robertson'un şeydir ya. Joe Robertson'un Flash Thompson'ıdır aslında herif fakat... Bir yandan da İtalyan maf mafya muhabbeti hani. Yani. Joe Robertson onun yüzünden herif cinayet işlemiş, görmüş herif ama kimseye söylemiş. Joe Robertson onun yüzünden hapse girer falan. Hani onu diyorum ya Spider-Man evrenindeki yani Amazing geçmişlerden bahsedeyim. Üstündeki sonradan bile yani koyduğun bu da işte Joe'nun yanındaki zenci dediğin adama bile sonradan böyle bir şeyle çıkabilirken bugün karşısına adam çıkartamıyorsun da o durumlara geldik yani maalesef. Ama Deadpool iyi. <gülüyor> Ani geçiş. E evet, o zaman fragmanı, ya yani Deadpool muhabbetini ben kendi adıma şöyle kapatayım. Benim ya başıma bir şey gelmeyecekse Deadpool fragmanı açıkçası Batman, Superman, işte X-Men, Apocalypse, Star Trek, ıvır hepsinden daha heyecanla beklediğim bir film oldu yeni fragmanla. Birincisi bu. ikincisi iyi ki Ryan Reynolds oynuyor. Evet. Çok mutluyum. Ve iyi ki R-Rated. İyi ki de R-Rated. Evet R-Rated R -rated olmasa gerçekten... Kanlı canlı umarım umarım filmi. daha fazla R rated süper hero filmine yol açar. Yani zor tabi işte hani daha çok izleyici gelsin istiyorsan yaş o kadar yukarı çekememen lazım mantıken. Ama işte Marvel başka türlü de kapışamıyorsun. Marvel bunu yani. işte Netflix dizileriyle çözmeye çalışıyor. Evet. Orada da R da çıkmıyor ama yine yakın. yakın. yakın. Disney ismiyle hiçbir şekilde RPG onun için üstüne çıkamaz. İmkansız bir şey. Tabii bu. canım. Dolayısıyla bunun alternatif yollarına bakıyorlar ama Fox Pitch bir network olduğu için, Pitch bir e, stüdyo olduğu için onlar her türlüsünü yapar. Torun Disney prensesi olduğu denklem de yani ama <gülüyor> <gülüyor> Demek ki or bir Disney prensesidir <gülüyor> şeklinde giden bir adet reklam var. Ee ama bence haklı da yani filmler <gülüyor> bayağı öyleydi yani kimse merak eden Google'a yazsın bulsun. Ha <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Ben Google'dan reklam aldım açıklamak istiyorum. <gülüyor> evet o zaman bence. E... Paralel Evren açılışından da biraz bahsedeyim. Bahsedelim sonra bitirelim evet. <gülüyor> ee, uzadı zaten bayağı podcast. Paralel Evren açılışından hani nasıl bahsederiz bilmiyorum. Ne kadar uzun bahsetmek gerekir ne kadar yani, anlatabiliriz bilmiyorum. Diye. Açıldı işte. <gülüyor> ha, benim için şu açıdan çok keyifliydi Paralel Evren çizgi mağazası dedik. Şaşkın Bakkal'da dedik. Marmara çizginin çizgi düşlerinin işte arka bahçenin onun bunun hepsiyle bağlantısı bulunan büyük e, godaman adamlar, patronlar, <gülüyor> godumun e, paralel evreni açtılar Bağdat Caddesi'nde, McDonald's'ın oralarda. Evet, <gülüyor> yaklaşık 140 adet bedava kitap dağıtıldı. Evet, açılışta bir hayvan gibi hediye dağıtıldı. 30 kitap verildi çekilişle. Bence çok güzel bir hamleydi. Hani 30 kişiye birer kitap vermek yerine bir kişiye 30 kitap <gülüyor> bence çok güzel kafa yani. Ben ben Katılamadım ona. Ya şey, hayır şey. başkalarına da verdiler bir süre diye sonuçta. Hani. Ya, tabii güzel. Şey, bana bana niye kimsesi? 140 tane yani. kitap dağıtıldı diyoruz lan yani. 140 kitabı nasıl bitireceğiz lan kalırsa ne olacak tartışmasından. Saatiki bir, saat bir de ne ben. yapacağız geçen <gülüyor> o yolda gerçekten millet çok tepki gösterdi bir kişi 30 kitap verildi diye. Hmm. Madem beleş bana niye vermiyorsunuz tepkisi yaşandı. Ama tonlarca hmm. şey, abi yüz, yüz, yüz lan yüzden fazla kitap verildi zaten. Şu ya. yapıldı. 10 lirayı geçene çekiliş hakkı verildi. 50 lirayı geçene hem çekiliş hakkı hem de direktman bir adet çizgi roman verildi. Evet. Ee, mesela kazanan arkadaş acaba 50'yi geçip de mi aldı? 10 lira mı harcadı sadece? Onu da bilmiyorum. Evet. Ee, fakat resmini de zaten yayınlandı. Al sana 30 tane çizgi roman. <gülüyor> Nathan Never'da var. <gülüyor> Zalim Altını da var. Batman'da var. Ne ararsan var yani. Fight Club var. de vardı. Yani herif sıfırdan koleksiyonda başladı yani. Tabii ki. <gülüyor> E bu ne güzel bir şeydir yani. Yani mesela. sırf hani dükkan önünden geçerken kalıbı görüp ne oluyor lan? Aa 10 lira mı falan diye böyle bir anda koleksiyon sahibi olabilirsin. Yani her şeyin birinci sayısıyla Bu da inanılmaz bir olta evet. Her şeyin birinci sayısı. <gülüyor> Şimdi... Mesela ben de Hadi bakalım. <gülüyor> uzun zamandır görmediğim bir arkadaşı o şekilde gördüm. Aa bu kalabalık neymiş diye bakmış beni görmüş. Aa, ha. Böyle, böyle paralel. Ben de var. çok Hadi. uzun zamandır göremediğim onlarca arkadaşımı gördüm çok acayipti <gülüyor> yani. O kadar çok arkadaşımı bir arada gördüm ki bir kısmıyla konuşmaya fırsatım bile olmadı yani. Ama o kadar güzeldik oğlum çok mutluydum ben yani hani o kadar hani evet, evet. o camianın neredeyse tamamı oradaydı ve çok, çok, çok mutlu oldum. Bir ben. de bizim camiamız biraz şey çizgi roman camiası hani işte Facebook'tan WhatsApp'tan konuşmayla yürüyen açıkçası bir ee, yani Evet geek insanlar biraz daha sosyaller şimdi evet. o. Yani evet tabii ben bir de size göre biraz daha şey kalıyorum tık T'ye tıkalıyorum o, o toplulukta. Rad doğrudan çok şeyim yok. E ama böyle böyle sonuçta. Ya bir He. de ya çünkü hiçbirimiz ilk gördüğümüzde hemen ısınıp falan yapan adamlar değiliz yani. Hepsini bir arada görsem o gün dükkana yani bomba atılsa ne Türk çizgi romanı kalırdı neye yani ya oraya oraya bir şey olsa yani Ki zaten iki tane şey e bir polis arabası dört kere falan tur attı. Ne yani. oluyor lan burada? Dedikimizi alıp görelim. Çünkü <gülüyor> paralel evren diye bir şey var ve önünde kalabalık vardı. Hani gi girsek girsek mi? <gülüyor> Türkiye'de son üç aydır çizgi roman yayınlanmıyor. <gülüyor> Bunun sebebi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> paralel diye almışlar ya. Yani. <gülüyor> Hepsini ya. Götür, götür, götür. Topla, topla, topla bunları, topla. <gülüyor> bu işten sadece İstanbul dışındaki yayıncı arkadaşlarımız kendisi. <gülüyor> yani tekrarlamak istedim. JBC yaşadı. <gülüyor> şu, şu i̇simleri de verelim. E, Paralel Evrençiz Groman Dükkanı'nın açılışına gerekli şeyler. Arka bahçe, çizgi düşler, marmara Hı, çizgi, çizgi e, JBC, ayrıntı. Doha saymadığım var mı? Büyülü. E, büyülü Büyü, e, evet. Yapı kredi. Yapı kredi, büyülü. Bu. Bu yayın evlerin hepsi hediye, hediye çizgi roman gönderdi. Hepsi açılışa katkıda bulundu. İçlerinden çoğu geldi. Bizat geldi çoğu. O yüzden de bir anlaştı. Işte bu kadar güzeldi. Tekrarlıyorum. Şaşkın Bakkal'da, Bağdat Caddesi üzerinde, yani üzerinde değil hemen bir paralelinde. McDonald's yakınlarında, hatta şeye de yakın. Ne o alışveriş merkezinden, Marks Spencer'a da yakın sayılır. Oralarda yani... Arasanız, sorsanız gösterirler diye düşünüyorum. <gülüyor> Kapısının önünde kocaman bir paralel evren e, plaj bayrağı var. Değil mi? Evet. Dev bir flaması var. Mutlaka gidin. Görmediyseniz gidin. Biz bayıldık. İçinde de burç var. Yıllardan İçinde beri de... sektöre gerek çevirmenliği gerek arka bahçedeki yıllarıyla... Ile gerek şeylerdeki. Evet evet. Ayrıca Adam, bizim de podcastlerimde like, evet. podcastlerimizde ara sıra. Sadece da... bu arada şey de değil. Çizgi romanla ilgili. Ya Burç'ta gidip saatlerce muhabbet edebilirsin. Adam hakikaten. Türkiye'nin komik bukkayı şey ya resmen. Tabii canım. Hawaii Meteor Hawaii meteor madır diyor. Big Bang Theory'deki Stuart'ın bir de hafif kalınır. Abi, <gülüyor> direkt Simpsons'daki komik bukkayı <gülüyor> aslında. Yani saçı kısa belki. Evet. saçık kısa ve birazcık daha az şiş. Saçık kısa artırızın diyebiliriz. Şu şey... dükkana ismini koyup aslında çizgi romanlarda paralel evren muhabbetinden nefret eden de bir arkadaşımızdır. Paralel evrene girmeyin diye paralel Evren'in içinde bağıran, o yüzden kafa karıştıran. <gülüyor> şeyi şey de eklemek istiyorum ya. Bu benim için gerçekten çok önemli bir şey çünkü. Benim en çok yakındığım şey bu son dönem, dönem Türkiye'sinde belki son 20 ya da 12 13 sene değil. En çok yakındığım şey iş. Bir iş yapan insan Genelde o işi bilmeyen insan oluyor. Atıyorum TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürü getirilebiliyor falan. Ya da ne bileyim bir tesisatçı eline hayatında tornavida almamış bir adam olabiliyor bu ülkede. İş genelde işi bilmeyen adamlar iş yapıyor ama Paralel Evren'de bunun gerçekten tam tersi. Hani çizgi roman bilen bir adam arıyorsan şu an ilk gideceğin yer Paralel Evren olmalı gibi geliyor bana. E, bu asla gerekli şeyleri arka bahçeyi kötü dediğim için değil mi? Bu insanlar da işi bilen insanlar. Onları da çok seviyorum. Ama ne bileyim hani şu an hem yaş ve kafa olarak yakın hem de gerçekten çizgi romandan çok zevk alan insanlar var paralel evrende. O yüzden de biraz daha fazla övüyorum galiba. Tabii benim için tabii açılış etkinliği olması bunun çok büyük bir etkeni ama çok da genç insanlar görmemiş olma hepsi bizim veya işte bizim üstümüz insanlarla doluydu ya o gün. O bana bayağı bir şey e, garip gelmişti. Sanki böyle bir çizgi roman dükkan açılışı değil de bir e, galeri açılışı gibi bütün ruh vardı. Evet. <gülüyor> ya aslında vardı. Vardı da e, işte 5 5.30'a doğru ufaktan 18 yaş altı ekibin yavaştan buharlaşması durumu oldu. Evet. Biraz arkadaş biri... vardı. Ben ben çok evet. da sevindim. Hani bir iki vardı. Benim de gözüme çarptı. Bizim podcast'i dinleyip <gülüyor> gelmiş 2 3 arkadaş vardı. Level'dan Ertuğrul'dan duyup gelmiş birkaç arkadaş vardı gençlerde ki onların arasından da daha o zaman da o, o gün de sözleştik daha görüşeceğimiz insanlar var aralarında belki Geekstra'ya yazı yazarlar bakalım e, konuşacağız onlarla da gençlerde var gençlerde vardı yani hani ben onu da sevdim ama dediğin gibi çoğunlukla biraz daha şey daha eski evet. ha bir de ben ben de kendimi yani. hani psikolojik olarak ee, hani belki... Bu yaşa geldim, çizgi roman okuyorum. Hayır, o, onu demeyeceğim. Hani aklı yaşım, fiziki yaşıma göre çok daha genç olduğu için ve orada ben tabii fiziğimden çok böyle bir haber, bir insan olarak böyle bakındığım zaman burada hep yetişkinler var. <gülüyor> Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, çizgi roman dünyasının çok içinde olmayıp da o gün açılışa gelen insanların hepsinin ağzından herkesle ilgili, oradaki herkesle ilgili şunu duydum. O bilmem kaç yaşında aa, hiç göstermiyor. O bilmem kaç yaşında aa, hiç göstermiyor. Evet abi hani geek adamlar yaşını göstermiyor bir şekilde. Yani nedense bir şekilde hep genç kalıyor bu adamlar. Belki ruhları çok çocuk olduğu için... Ya da ne bileyim çocuklukla olgunluğu dengeleyebildikleri için... Neden bilmiyorum ama fiziki olarak Abi, yaşlı göstermiyor bu insanlar yani. Aralarında doktoru da var. Var tabii canım yani. Var, hani... Bilmem ne CEO'su da var. Bilmem ne inşaat şirketin, şirketinin müdürü de var. Onun yardımcısı yani var. IT şirketinin bilmem nesi de var. Acayip acayip adamlar var ama hani bu adamların hepsi geek adamlar aslında. Da yani Benim kafamın içinde ben hep 18 yaşında olduğum için böyle... Bir sürü insan hepsi çizgi dükkanının önünde işte konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar, bir şeyler içiyorlar. Ve hepsi böyle şey, yetişkin insanlar. <gülüyor> ya işte hani genç ve kaslı süper egolarımız var diyebiliriz bence. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle kaslının altını çizmek istiyorum. <gülüyor> baklavalı <böyle. gülüyor> yani hani Görünüşte olmayabilir ama süper ego görünüş de, olarak. Görünüşte memeler ve göbekler olabilir ama aslında baklavalı evet, ruhani bedenlerimiz var. Uçuyorlar falan. E, belli bir akım, belli bir kültür, <gülüyor> bir sahne önüne çıktığı zaman biraz fazla e, spotlight aldığı zaman hani bu bir markalaşma, bir ne bileyim e, statü sembolü haline geliyor ya. Yani. Mesela o yüzden belki senin dediğin gençler hani koleksiyonculuğu işte Tabii canım. E, o o manada algılıyorlar. Biraz da gösteriş ben. çağındayız. Evet. Onun da şeyi var. Gerek yok yani giglik üzerine Prim yapma bizim çocukluğumuzda birisi söylese götünle açıp gülerdin yani. yani Çizgi roman üzerinden prim yapmaya çalışmak, geek kültürü üzerinden prim yapmaya Telefona çalışmak. Telefona ön kamera sadece kendini göster diye koyuldu ve nasıl ki artık insanlar işte aha şunu yiyorum falan. Çizgi roman da mesela onun da kendi dalı var. Bak neler aldım Var ya. Şeyi var. Yani Star Wars üzerinden prim yapmak bana çok komik geliyor. işte Ya işte o Geek is the new sexy Muhabbeti çıktı ne bileyim Obama bile ışın kılıcı salladı falan hani işler bir değişti 2008'de oldu bu. Hani 90'lar sonu 2000'lerde işte bu indie müzik olayı Hı. vardı bizim çocukluğumuzda. Millet hep böyle indie müzik üzerinden prim yapmaya çalışırdı. işte ben bu işte grubu keşfettim. Sen işte pop mu dinliyorsun? Ay sen ne kadar banalsin? Yani çok ya, bu bir Yani. Ya bu bahsettiğimiz şey aslında tamamen alt kültür muhabbeti bu her zaman olacak bir şey yani. Yani biraz alt kültürden çıkmaya başladı mı diye şöyle düşünüyorum. Hayır, Star Wars dışında mesela artık bence. Tabii, tabii. tabii canım. Star, çok Star Wars, Wars mainstream'in mainstream ana main'i yani. Ha. Çizgi roman hala öyle değil. Öyle olmaması da iyi bir şey. Star Wars kaç? 6 mesela çekilmeyecekmiş aslında. Ve evokların olma tek sebebi o. Merchandisable. Hmm. Hani bebeğinin kuklasını bir şeyini satabileceği. 2 yani. tane evok filmi çektiler yani. Ve, tabii canım. E, yani. Evoklar kurtarıyor ona bakarsan evreni galaksiyi. <gülüyor> yani <gülüyor> Star Wars 6 hiç olmayacakmış aslında. 4 ve 5'le hani bitecekmiş. Çek çekmiyormuşlar. Yani. Çekmiyormuşlar. <gülüyor> larmış saatlerimiz. <gülüyor> abi insan yiyen ayıcıklar aslında ya. Hans bağlayıp yakıp altını yakıp yiyeceklerdi onu. Sit review'ya taparken. Evet. <gülüyor> onu kenarda kızartacak şeylerken. Ya ne bilsinler. Çok sevimliydiler. <gülüyor> lan öyle demeyin ya. Hayır, yok yerine gelip şey, iki tane böyle bir şey hareket yaptı diye bütün senaryoyu yazmış, etmiş, çizmiş. Diyorlar ki burada benim abi, hani, iki dakika bir dakika şeyini çıkarıp şiş yiyecekti yani bu hayvan. Şimdi burada ürününü çıkarıp satabileceğim hiçbir şey yok diye film çekilemeyecekken o zaman al diye böyle iyi boklar ve <gülüyor> film çekiliyor bunun sonucu olarak. İnsan yiyen ayıcık pazarladı herif orada. <gülüyor> e Can Can, Binks'den iyilerdi hepsi yani. Tabii canım. Jar Jar Binks de bu arada kötü adamın hani küçük darbeydir olacak bir şey en başta sonra yok biraz daha gerizekalı bir, biraz daha evle olsun ev böyle <gülüyor> konuşamazsın bir lafına kadar en da o noktaya gelinmiş de, olabilecek en gerizekalı şey masasında kararı alınmış bir <gülüyor> alkol dostunuz değildir kankanızdır diyerek bu podcast'te artık yavaştan <gülüyor> <gülüyor> ya evet en son en son paralel evren açılışıyla ilgili şeyi söyleyebilirim bir sürü yazar, çizer, çizgi roman yazarı, çizeri arkadaşımız da oradaydı. Hani o da benim çok hoşuma gitti ve şey de görmek hoşuma gitti. E, boş durmuyorlardı. O anda bile hala, evet. o ha, açılış günü bile hala proje üretiyorlardı. Özellikle e, Devrim Kunter'in adını anmam lazım. Seyfettin Efendi ve maceraları. Ben de Esrar adını... En... adını... <gülüyor> maceralar, olağanüstü hikayeler. Adını şu an hatırlamadığım ama Dayka'nın mutlaka hani bunu dinledikten sonra hatırlatmasını istediğim. İki tane e, genç çocuk vardı. Ellerinde işte telefonla çizdikleri webtoonları gösteriyorlardı. Yani gayet olmuştu. Ve buradan da tekrar Daykan'a laf Hı -hı. demek istiyorum. Evet ama şey kendisi de şey dedi. Hani çok uzun süredir işte şirkette ıvırdı zıvır iş peşinden koşmaktan işte kendim için çalışması e çok yoktu. maalesef tabi saçı çizgi romanla çok geçiniyor. Yok yok. Yani. Yani ben yok. Ama ben da... bunu niye dediğini anlıyorum. Ayrıca evet aykan da istiyor yani deli gibi istiyor yeni bir şeyler. Yani istiyor. şu anda birazcık daha fazla vakti var, daha e, özgür çalışıyor, freelancer kendisi artık. Ee, o yüzden kendi için o kendi için ve bizim için çizmeye başlasın bence. Ha, neyse ben bunu şey yüzünden söyledim cidden. Hmm. Bu adamların orada bulunması ve bu adamların hala deli gibi e, kafalarının bu işlerle meşgul olması çok hoşuma gitti. Orada bunu yani. benim bu orada da söyleyecektim ama çok samimi olmadığım için orada herkese. Türkçe çizgi roman basmak isteyen yayın evleri var. Var, hmm. var abi. Basan da var. Basan da var ama, ama şey buna hani gerçekten Türk yapımı olsun, Türk yazar çiziler Biraz daha olsun. büyük yayın evleri de var. Hatta evet. bu, bu işe girmek isteyen. Var ama hani senaryolar. İşte hani benim var hikayem çizilmiş ya da çizmek istediğim diyen varsa da hani bence bunu projeleştirip. Şey yapabilirler. Yani, yani yapı kredi ve ayrıntı gibi yayın evleri de artık bu işe girip biraz da falan demeye başladıktan sonra Everest de bu zamanında Türk çizgi romanları yaptı vesaire. Ee, ama insanlar hala işte benim böyle bir işim var deyip bu yayın evlerine gitmiyorlar anladığım kadarıyla duyduğum kadarıyla. Evet gitmeden yani daha işi başlamadan bitiren kendilerine harcama durumu var bazı şeyler oluyor ama bir de şu da var her şeyi ben yapayım ya ben yazacağım, ben çizeceğim, her boku ben yapacağım. Evet. Zihniyeti şu, de şu da var, var yani. E, ben de kendi sektörümden çok iyi biliyorum bunu. Yapıyorsun bir şey, ortaya çıkartıyorsun ama ne bileyim, duyduklarım var. İşte e, yabancı mecralardan gördüklerim var, yabancı ülkelerde gördüklerim var ve sen daha ilk işinle ona denk ya da ona benzer bir konumda pazarlık yapmaya çalışıyorsun. Giriş esnasında bile o ben bunu şu seviyede şu kadar şey hak ederek vermeliyim. Gururu çok ağır basıyor bence bazı insanların. Hani ben çok yo biraz şundan da kaynaklanıyor bence. O kadar saçma sapan bir anda şöhret olan işte YouTube'dan Justin Bieber çıktığı, Instagram şöhretleri, Twitter şöhretlerinin yaşadığı çağda diyor ki, "Aha bak ben bunu yaptım, bu iyi." Demek ki işte zilyon dolara bana aynen, da vermeniz aynen. lazım. Kafası var. Biraz var maalesef. Hani o da çağımızın oradan, bir defekti diye düşünüyorum. Aynı işi Amerika'da yapan herif 10 bin dolar alıyorsa ben de burada en az 7 bin dolar almalıyım mantığı var. Daha ortada hiçbir şey yokken, sektör yokken, bir şey yokken. Valla Ve ondan sonra da olmuyor. Sektör bok gibi ben niye emek harcayayım dönüyor. Tekrar sönyor ee, yani. Ya bu çok derin bir konu ama yani sektörün tabii, gelişmesi, gelişememesi çok çok fazla farklı şey var. Ama Etkan bence var yani. işte giriş etken, ee, iç hani etken. girişimde bulunacak insanlar belki hani biz aracı oluruz demiyoruz ama hani ee, bir şeyler yapsınlar yap ve kapı çalsınlar abi, kapı tırmalı, kapı tekmesin. Hani, hani i̇ki kapıya şey giriş var. Yani. İki yani. şey var. Birincisi Arka Bahçe yılda minimum minimum bir kere bazen iki kere e, Free Comic Book Day yani beleş çizgi roman günü düzenliyor. Bu normalde tüm dünyada Amerika öncülüğünde tüm dünyada düzenlenen bir etkinlik. Belli bir günde işte Mayıs'ın ilk hafta sonu ilk cumartesi olabilir yanılmıyorsam. Türkiye'de de genelde tarihler çok aynı olmuyor Amerika Hı. ile ama Türkiye'de de gene de en azından bir gün düzenleniyor. Sadece Arka Bahçe değil geçtiğimiz e, sene hem Arka Bahçe hem de Büyü'yle aynı gün yaptılar da. Yanlış hatırlamıyorsam. Eminim bundan sonra paralel evrende buna dahil olacaktır. Gerekli şeylerden çok emin değilim. Belki hani etkinlik olarak o gün yapmıyorlarsa bile Free Comic Book Day çizgi romanları onlara da geliyor. Ve belli bir günde onlar da bedava çizgi roman dağıtıyorlar. Arka Bahçe şöyle bir şey yaptı. Öyle günlerde Türk çizerlerinde işlerini getirmesini onlara. Ve orada hani... Hatta çizgi roman'dan çizimlerini yolladığı insanlar oluyor. Öyle bir etkinlik yapmışlardı. Çizgi roman beğenen insanlara bedava ulaşabilecekleri, gerçek ulaşabilecekleri bir etkinlik sunuyor aslında Arka Bahçe. Yani umarım diğer çizgi roman mağazları da bu işi yapacaklar. Yani ee, her yer şöyle genel bir olay var her dükkan uzak Beşiktaş'taki Arka Bahçede uzak Şaşkın Bakkal'da paralel uzak Kadıköy'deki kimse hiçbir yere gitmiyor ama mesela özellikle bu tip yetenekler olan arkadaşlarımız özellikle mesela Free Comic Book Day gibi bir yere gidip çizimini direkt bir Getirelim. yıldır içinlere bir devrim kundura gösterme öyle. şansını elde edebilecekken götünün üstünde evde oturmasın artık. Ha, bir diye de düşünüyorum ya hani biri, yani biri bu diğeri de yayıncılara götürmek işlemi diyeceğim yani. E onlar ay, da ay. geliyorlar oralara bu arada bir Hayır. de o da var yani. Onu da geçtim. Ya genelde karikatürden başlayıp veya bir şey çiziyorsa bile uykusuza, pengöne falan giden çocuklar çok oluyor. Onu biliyorum. Yayıncılara da gidebilirler artık diyor Risto da bunu söylüyor. Hayır, bir de onu geçtim. Yayıncılara doğrudan ulaşamıyorsanız bile bu çizgi roman dükkanları işleten insanların veya işte orada takılan insanların bir şekilde çevresinde bu insanlar var. Tabii bu bizim için de geçerli. Gigix üzerinden, diğer geek siteler üzerinden de aslında yayıncılara ulaşabilirsiniz. Hani biz ulaşmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz renkli. Hani böyle bir durum. Evet, bunu bunu da yani söylemek lazım. Yani bu arada evet, ben benim için bu ama çok uzak olayı benim için büyük sıkıntı. Yani nasıl bunu söyleyebilirsin anlamında. Yani özellikle de elinde çiz çiziyorum ben, yazıyorum ya da her neyse iddialı olduğun konu ortaya bir şey koymadan seni kim keşfetsin? Bir de yani işte hakikaten tamam. yok, Kıç, Facebook çok. Kıcın üstünde otur abi. Yani bunun için özellikle icat edilmiş webtoon denen bir format var. Çiz, resimlerini alt alta koy, al sana çizgi roman. İstediğin yerde yayınlayabilirsin. Hani binlerce ücretsiz e, hani blog yaratabileceğin site var. Gelip okuyacak adam bulamıyorsan bize mail at, biz paylaşıyoruz zaten böyle şeyler geldiği zaman. Böyle böyle başlar. Şeydir Türk Yılgınlığı. Ya ben mesela Wacom e, tablet bayağı kendinden ekranlı hani bilgisayara bile ihtiyaç duymadan Aha. sadece tableti yanında taşıyıp çizim yapabiliycem. Ödüllü bir yarışma vardı. Kısa hikaye çizgi romanı. 5 sayfalık. Wacom veriyorlardı. Falan. Ben ne yetenekli arkadaşlarıma bunlar tekstil dalında tişört falan üstüne baskı çizen insanlar yani. Dedim ki yapın girin ulan. Hani yapmasan bile Wacom tablet kazanırsın. Hani gazın da olsun. Ya işte sürekli farklı çiz şeyler çizmekte aynı adamı sürekli çizmek şeyler... Ulan bir de denedim mi? Hiç yaptım mı? Öyle bir şey yok. Ama işte mesela buna harcamadığı, gereksiz gördüğü zamanı... Ha beledik Kambur Bey, çok tatlı diye Sherlock portreleri çizen, çizerek harcayan insanlar var. <gülüyor> yani birazcık tırmalamak gerekiyor. O tırmalama konusu hiç değişmiyor. Teknoloji nereye Aynen. gelirse gelsin. Hatırmalayacaksın. Yapacak bir şey yok. Bir de Paralel Evren'le de ilgili şunu belirtelim. Bu kadar çizer konusu geçmişken. imza günleri oluyor Paralel Evren'in. Evet, evet. Devrim Kuntere yaptık. Bu, Bu Ar arada Bay per şey, Paralel istiyorsan sosyal medya şeylerini de söyle de takip etsinler. Ee, paralel Evren.cr her yerdeki adresi. Instagram, Hı -hı. Twitter, Facebook. Oralardan herhangi bir yerden mesajla, menşinla evet. her türlü şekilde ulaşabilirler. Sayfaya mesaj atınca zaten kesinlikle dönüş yapılıyor bunu da söyleyin. Bunu da söylemiş oğlum. O zaman podcast'i yavaştan bitirelim Evet. Hatta yavaştan değil, aniden de hop bitti. Hayda. <gülüyor> Kalkıp gideyim. <gülüyor> Haydi bakalım. <gülüyor> Zengin kalkışı Öyleyse. Öyleyse Bir g pod'un daha sonuna geldik. Sonuna geldik. Sonuna kadar biz dinlediyseniz helal olsun vallahi. <gülüyor> Gerçekten tebrik ediyorum. Hayatınızı gözden geçirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Geta Life diyorlar. Yani. <gülüyor> ama hakikaten eğer bunun sonuna kadar dinledilerse büyük başarı çünkü yaklaşık 4-5 saattir falan konuşuyorlar. E, o kadar de ikinci ikinci yarı 2 iki saat lan. Hala, hala de, da hala da konuşuyorlar <gülüyor> dikkat çekelim yani. <gülüyor> İlk kim saat. 1 saatte Spider-Man konuştu. Evet. Spider-Man da konuşuluyor ama. Abi. Konuşuluyor Neyse. <gülüyor> İxtra .com. İxtra .com.